Ya Muhammed, Allah'ım salli aleyhi ve sellem. tabi Muhammed, Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammed, Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Allah'ım salli Va'udumuk ırabın yahturun Bismillahi Niye sustuz ya? Konuşunda? <gülüyor> <gülüyor> Bahre kadar. <gülüyor> e Allah için sustuk deyin de. Her şey Allah için olacak. Allah için yedim, Allah için sustum, Allah için içtim. Niye sustuz şimdi? Allah için. E tamam. Ayet hadis dinleyeceğiz ha? Allah için olmuyor mu öyle? Yoksa sizi kim susturabilir? <gülüyor> Tabii. Allah için niye de? Her işte niye de? Evet. Ee, nasihatleri okuyoruz. Faideleri okuyoruz. Faide ne demek? Kar demek. Kazanç demek. Evliyaullah neler buldular. Ne ilimler bize sundular. Ee, Ayet-i Kerimelerden ve hadis-i şeriflerden neler çıkarttılar. Onlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Şehri belki Hazretleri, Kadesallâhü Ruhu, Büyük Veli, Talebesi Hateme Asam Hazretleri'ne Kaddesi Allah'ın rohu O da çok büyük veli Bütün tasavvuf kitaplarında e, Mertebe ashabından En, en evvelkilerden Diyelim e, Büyüklerden Ne buyurdu Sordu ona ki 30 sene Bana hizmet ettin yani yanımda bulundun Benden ne kazandın Ne anladın O da ona ne dedi Dedi Efendi Hazretleri ben e, 30 senede 8 fayda, ilimden 8 fayda kazandım. Şimdi İmam Gazali Hazretleri de Kaddesi sallallahu aleyhi İslam, bunları anlattı. Anlatıyor. Sonunda da nereye getiriyor işi? E, yani çok ilimdense faydalı ilim. Çok ilim efendim karışık ilimler ee, dünyana yarıyorsa belki dünya için meşgul olunabilir. Ama sadece bilmiş olmak için ilim tahsil edilmez. Ben bunu biliyorum diye hava atmak için ilim tahsil edilmez. Ama mühendis olacak adam mesleği ise mühendisliği bilecek. Doktorsa doktor olacaksa, doktorluk yapacaksa bu adam doktorluğu bilmeli. Efendim e, matematik ona göre, fizik ona göre kimya ona göre, her ilim dalı ona göre edebiyat ona göre adam sen divan şairliği yapacaksan divan şairliği edebiyat üzerine bir ömür sarf etmen e çünkü o senin mesleğindir, belki gelirindir belki teliflerinden geçineceksin veya dergilere, gazetelere, edebi yazılar yazacaksın, bu adam mesleğidir, mubahtır bunda bir sorun yok ama şimdi adam ee, bir tane şiir yazmaz veyahutta hiçbir yerde şiirle ilgili bir maddi kazantısı beklentisi bir işi değil. Velakin ömrünü edebiyata vakfetmiş. İşte bu Fuzuli. Çünkü mesleği değil işi değil. Yani dünyaya yaramıyor. Onu demek istiyorum. Mala yani nasıl tarif ediyoruz? Ne dünyaya yarayan, ne ahirete yarayan diyor. Ama şimdi bazı işler var, ilimler var. Dünyaya yarar sihir ilmi yani büyü ilmini öğrenmek şu anda çok da para var o işte çok da para var. Bak güzel hala köşeyi dönemedik. Çünkü Ayet Hadesi okuyarak köşe dönülmüyor ki. Ama bir cincilik büyücülük yapsaydık kuruk oldu kapılarımız. Mesela, mesela yani yalan yanlış bir şeyler ilimleri de yok. Keşke hakiki e, ilim sahibi olsalar. Hakiki ilim sahipleri de değiller. Ayetleri yanlış yazıyorlar, adişleri yanlış yazıyorlar. Hiçbir ilimleri de yok ama maalesef meslek yapmışlar onu. Ama sihir ilmi e, e, caiz değil. Bazı alimlere göre haramdır yani bazı alimlere göre caiz değil ancak başına bela geleni kurtarmak için onu bilse falan onu da genel insanlara caiz diyemeyiz çünkü onu milleti kurtarayım diye öğrenir sonra kafası bozulan adama çakar bir büyü ondan sonra adamı bağlar elini başını on sonra cehennemde de melekler onu bağlar helak olur gider. E şimdi benim mesleğim ben bundan para kazanacağım diye sihir ilmine fetva verilir mi? Verilmez. Ya onu demek istiyorum. Mubah ilimse o deminkilerden misal verdi. Ama zaten mubah olmayan bir ilimse caiz değil. Mantık ilminde ihtilaf var. Felsefede ihtilaf var. Ki felsefe sakıncalı. Yani onlara mesela edebiyat gibi e, kimya gibi fi, matematik gibi bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Mantığın yine bir derece Efendim. Zaten şu anda mantıklı uğraşan yok. Herkesin benim mantığım bana yetiyor diyor. Mantık diye bir ilim var. Duydunuz mu onu siz için? He? Lazım mı size? Niye? Siz mantıklısınız zaten. Çok mantıklı adamsınız. Değil mi? Evet. Febnü'l-salâhi ve'l-nevâvî harrâmâ. Ve kâlen gavmûn yembegî en yu'lemâ. Fel-kavletü'l-meşhuratü sahihâ. Cevâzuhu likâmilil Mümarisil, mümarisil sünneti vel kitabı, diyet dedi, bi ilas sababi, bunu 80'de falan öğrendimdi bu beyti. O zaman bir, hoca Nurettin Can hocam vardı, Allah rahmet etsin. Genç yaşta vefat etti. Çok alim idi. O zaman Kartal'dayım idi Ben de arabam var, babam zengin o vakit, e, şoför koymuş altıma. Mercedes falan. Ben de bir yere gezmiyorum da gidiyorum hocaya. Yani arabayla Kartal'da deniz kenarında bir camide imam idi. Birkaç aylar işte böyle bir mantıktan bir şey edeyim falan. Süllem okunacak. Bir şey de aklıma kalmadı da. Fakat bu beyit kaldı. Yani i̇bn Salah Şafii ulemasının ileri gelenlerindendir. İmam Nevevi çok büyük. Şafi mezhebinde müstehit ayarındadır. Bunlar haram dediler. Mantık için diyor. Bazı alimler de bilinmesi gerek dediler. Doğru olan meşhur görüş nedir? Hılkati, tabiatı, fıtratı mükemmel olanlar için caiz olduğudur. Yani herkese caiz değil demek istiyor. Bir şartlar koyuyor. Peki fıtratı Kamil nereden anlaşılıyor? Hiç fıtratın akısı olanı görmedik. Herkes mükemmelim diyor. Ona izah ediyor. Kur'an ve sünnete çok vakıf olursa ona caiz diyelim. Çünkü Kur'an sünnete vakıf olmazsa o çünkü biliyorsunuz mantıkta ne var? Suğra kübra netice var. Değil mi? Efendim e, dolayısıyla e, bir şeyler yapar çıkarır bir hüküme varır sapıtabilir. Onun için Kur'an sünneti iyi bilecek ki Kur'an sünneti iyi bilecek ki buna cevaz verelim diyor. Onunla doğru yolu bulmaya efendim hidayet bulsun diye. E, onun için onda da kesin bir haramiyet söyleyemeyiz. Madem böyle bir konudur. Bazı şartlarla caiz. Ama e, sihir gibi şeyler para eder ve lakin hiç caiz değil. Hiç caiz değil ona müsaade edilmiyor. E, bunlarla İstigal de o zaman bunu öğrenmek de ne olur? Caiz olmaz. Ama ahirette mutlaka lazım olanlar nelerdir? Yani buradaki esas mesele İmam Gazani Hazretleri'nin ey velet, ey oğuldaki şu andaki anlattığımız dersler geçen birkaç dersten beri geldiğimiz konular, faydeler Sekiz fayda sıralıyordu. Üçüncüyü mü okuduk geçen? Üçüncü okuduk. Geçen başka şeyler çok konuştuk yani. Ama başka şeyler de yine mutlaka faydalı mıdır? Arada bizde başka şeyler oluyor ama. illaki ki o yine neyle ilgilidir? Müslümanların, e, cemaatimizin uyanması, uyandırılmasıyla alakalı şeyler. E, yine o konulara biraz temas edeceğim. Tersin arasını bozmayayım. Ne getiriyor ne götürüyor meseleleri. E, bize ne lazım? Dedi bak sekiz tane fayda öğrendim. Bu sekiz faydadan tek tek biz bunları bir ders yaptık. Bazı bir saat, iki saat e, sırf o konuda e, ilerledik. Birinci fayda neydi? Kısaca onları söylüyorum ki, her ders geriden kopmasın. Hatem Hasan Hazretleri ne buyuruyor? 30 senelik büyük evliya Allah'ın yanında durdum. Kazancım sekiz meseledir. Bunun birincisi nedir? Baktım herkes bir şeyi sevmiş, ona bağlanmış. Baş derecesinde tutku ile bağlanmış. Fakat o sevdikleri onlar nereye kadar geliyor? Ölüm hastalığına kadar, işte hastaneye kadar falan. En fazla gelen nereye kadar geliyor? Mezarın ağzına kadar, kabrin benim kenarına kadar. Sonra dönüyor, onu yalnız bırakıyor. Ee, ancak kabre onunla beraber ne giriyor? Salih ameller. İman zaten başta iman yoksa hiçbir şey yok. Allah'ım imanımızı muhafaza eylesin. Sağ çok salih ameller nasip edelim. O kadar boş bu dünya, o kadar acayip bir şey. Dünyanı adam siyasetin içinde, riyasetin içinde efendim, ithamlar, iftiralar, o ona, bu buna çatmalar, etmeler, koltu altından çekmeler, yani tabii büyük paralar, milyar dolarlar, e, sahipleri adamlar falan, ona göre e, planları var, projeleri var adamların, şudur olur, e, evvelsi gün ölüyor mesela, işte dün gece mezara girdiğini düşün, bugün o adamın ne emeli kaldı, ne beklentisi kaldı, e şimdi mesela adam kendine göre seçime kitlemiş kendini, Seçime de bir gün kala ölmüş. Şimdi bu adam için bu seçimin bir alakası var mı? Kim kazansa kim kaybetse onu ilgilendiriyor mu? Aşağıya haberler gidiyor mu? He? İnternette Twitter mı? Aşağıda bağlantı var mı? Yani ondan sonra ölenler varsa o ölenlerden haber gidiyor. O yeni bir ölen geliyor ne oldu vaziyet? Hani durumu müsaitse çok keyfi yerindeyse peki muhabbet ederler. Ama azaptaysa, nirandaysa, ateşteyse falan... Oha kim kazanmış kim kaybetmiş. Kardeşim kaybeden benim zaten cehennemin dibini boylamışım. Kim kazanmış kim kayıp benden ne konuşuyorsun o konuları. Zaten yananlar ateşte olanlar ziyaretçi ve görüşmeye açık değiller ahirette. Ahirette görüşmeye açık değiller. Ama hak yolu üzere giderler işte. imanını kurtaranlar falan. Kul hakkından halis olanlar tabii. Borcu olanlara da konuşma izni verilmiyor. Borçlu ölen ancak biri ödeyecek ki efendim ee, o çözülsün. Bu da bir çok te tehlikeli bir şey. Vasiyet etmesi gereken emanetler var. Vasiyet yapmamış gitmiş emanetler çok tehlikeli. Onu nasıl çözeceğim? E, Vasiyetini yazacağım. Varsakça bir şeyler varsan zaten herhalde. <gülüyor> şey e, yok can yani, ben de vardı mesela emanet bir şeyler. Hepsini başkalarına üzerine verdim. Yani benim cemaatla ilgili ümmetin malı benim üstümde kalmasın dedim. Benim üstümdeki malların tümünü Dernek midir, vakıf mıdır hepsi mi? Ben şimdi hiçbir şey üzerimde yok. Araştırsana baksa bulamazlar. Çünkü neden? Vasiyetini güzel yapmak lazım. Ümmetle ilgili bir şey emanetse sende onun sahiplerine verilmesi lazım. Tebrik edilmesi lazım. Ondan sonra bir adamın emaneti çoluk çocuğun yer onu sonra babamızın malı zanneter. Ona bir yazı bırakmak lazım. Yoksa hani mirastan şuna şu kalsın buna bu kalsın o vasiyet geçerli değil. O vasiyet İslam'da geçerli değil çünkü o Ayetle, hadisle, feraiz ilmiyle taksim edildiği için öldükten sonra kiminle alınacağı, alacağı Kur'an'la sabit. Oraya vasiyet yazmak caiz değil. Bir adam 60 sene ibadet etti ve Allah yolunda zikretti ve hak yolunda gitti. E, sonunda e, vasiyetinde bir cevretti, zulmetti. E, bundan dolayı cehenneme gitti. 60 senelik ibadeti boşa gitti. Bu hususta e, hadis-i şerifler ve rivayetler vardır vasiyetle ilgili yanlışlar başka şeye benzemez. Yani vakıf işleri, dernek işleri, hizmet işleri, buralarda insanın şahsı üzerinde bir emanetler varsa mutlaka ya tevdi etmeli, ehline teslim etmeli ya da mutlaka vasiyetini yazılı olarak bırakmalı. Öldükten sonra çoluk çocuğu babamızın malı mıydı, emanet miydi? ihtilafa sokup da ne yapmasınlar? E Allah muhafaza milletin malı, ümmetin malı da bir şahıs üzerinde kalma tehlikesi yaşandı. Bundan evvel bazı ölenlerde de oldu. Bazı ölenlerde de oldu. Ama mesele nedir? Mesele kabre giren ancak salih amellerdir. Ee, ben bunu gördüm, namazdan başka, işte imandan başka, namazdan başka, salih amelden başka e, bir şey kabre gelmiyor. O zaman ben ne yaptım? Benim sevgilim ne olsun? Salih ameller olsun, zikirler olsun, namazlar olsun, abdest olsun... Salavat-ı şerife olsun. Allahu salli aleyh ve sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar benim kabrimde kandil olsun, e, nur olsun, beni yalnız bırakmasınlar. Allah'ım cümlemizin kabrinde kendisini çok karşılayacak ve eniş ve yoldaş olacak salih ameller buldursun. Amin. Amin. Yaparsan buldurur. <gülüyor> Yaparsan buldurur. Bizim derdimiz hep. zikre, ilme, salih amele teşvik haramlardan sakındırma ateş. Neden? Bir de elişmet itikadı meselesinde hassasiyet. Çünkü itikad bozuk oldu mu hiçbir şey yaramıyor. E şimdi söylüyorum mesela Şii tehlikesi diyorum. İran tehlikesi diyorum. Şia tehlikesi senelerdir söylüyorum. Ama şimdi birileri biraz fazla söylemeye başladı. Ama ben söylerken hiç biri bana katılmıyorlar. E şimdi acem uçakları, bilmem ne uçakları, tamam acem uçakları var. Allah şerrlerinden muhafaza et. Ama kim bu acem uçakları? Tabi herkes ona yakıştırıyor, bu buna yakıştırıyor. Ama tehlike var. Yok demiyorum. 80'den beri bu İslami geçinen kesimde bu sarık, sakal, molla şeyiyle görüntü vererek milleti maalesef İslam Cumhuriyeti adı altında saptırdılar, kandırdılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Uyardık, uyandırmaya çalıştık. Şudur Şu budur ama itikada dikkat edeceğiz. Şimdi Mustafa İslamoğlu bir açıklama yapmış. Demiş ki bana birisi çömez falan diyor. Kime diyordu anlamadım da. Belki gazete yazarlarından söylüyordur. Beni zaten hiç muhatap almaz. Atamene koyduğu yok da. Belki o gazetede bir yazarsa onu muhatap almış. Ya diyor bunların diyor babaları benle uğraşıyordu. Şimdi de bir çömezin biri uğraşıyor diyor. Kimse bilmiyorum. Onu anlamalıyorum da. Ben Şii'mişim falan. Ben Şii olabilir miyim diyor ya. Ben zaten imamların masum olduğuna karşıyım falan bir şeyler söylüyor kendine göre haklı olan noktaları var ama adamın itikadı bozuksa gelen noktada merdi kıptıyı devam ettiler ulan he şöyle he şecaatini arz ederken sirkatin zikreder değil mi merdi kıptıyı onu anlıyorsunuz şecaatini arz ederken yani adam çok cesur olduğunu göstereyim derken nasıl çaldığından misal verirmiş bu da Budaşınik ne diyor da ben şeyi değilim. Niye değilim? Maddelemiş. İmamet inancına karşıyım. Yani 12 imamın masum olduğu şey görüşüne. Biz de imamete karşı değiliz. 12 imam bizim imamlarımızdır. Ama masum değildirler ayrı dava. Bir defa imamete karşıyım denmez. İmamete karşıyım dedim mi hadise zıt düşer Buhari'de Kureyş imamlar Kureyş'tendir diyor eğer öyle bir şey hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlar Kureyş'tendir dediğine göre imamları kabul etmiş mi etmemiş mi etmiş 12 imam geldi benden sonra 12 gelecek diye hadi bir hadis herifte de 12 ya sayısı var o zaman imamlar Kureyş'tendir hadisine de bak imamlığı ben imameti reddediyorum imameti reddedilir mi tabi ki imamlarımız var ama masum mudurlar Yok, peygamberlerin dışında masum Yok. Masum ne demek? Günahsız yok. Hatası olabilir. Ama günah, günahkar manasında değil ha. Masum ne demek? Günahı hiç yok. Yani günahsız diyebiliyorsun. Masum ne demek? Günahsız diyebiliyorsun. Ama adam peygamber değil de günahsız olabilir mi? Olabilir. Orayı da yanlış anlıyorsunuz. Adam peygamber değildir ama günahta işlememiştir hayatında. Böyle de bir veli olabilir mi? Olabilir. Ama velilikte masumluk şartı aranmaz. Hatta sonradan tevbe eden veli baştan beri bu yolda olandan daha üstün olduğu. Veli tahip, veli masumdan evladır diyorum. Mevlana Halide Bağdadi Risale Halidiyyesini. Çünkü neden? Başından beri günahsız olan belki havalanabilir, hiç günahım yok diye kendine bir şey getirebilir ama bozuk yoldan dönen ikide bir kendini Zemme der, uçsak en büyük kerame terse de der ki ben başım belli ya falan, kendini kırar belki diye. Tevbe eden masumdan evladır diyor mesela. Bu da ilginç ama orada bir de şey çıkıyor, veli masum da var mı? Var. Ama ismet sıfatı velilerde yok. Peygamberlerin hiçbirinde günah yok ve günah işlemezler kaydesi var. Ama velilerde bu kayda var mı? Yok. Ama bir veli günahsız olabilir mi? Hayatında günah işlemeden durmuş. Bir insan günah işlemeden durmuşsa zaten velidir de, e, yok günah işlemeden duramaz, mutlaka bir günah işlemiştir demek zorunda mıyız? Ha değiliz, orayı da dikkat edelim, çok konuştuk bu konuya iki olarak konuşuyorum bak. Yani şu anda aklıma geldiği söylüyorum. Yanlış anlarsınız. Çünkü Efendi Hazretleri hakkında ne naklediliyor? Ali Adar Hazretleri gördüğünde ne buyurmuş ki? Henüz sol tarafındaki melek ona defterine sol tarafına bir şey yazmamış. E Ali Hazretleri bende dört mezhepim müftüsü yahutta itikatta imam, her şeyde imam. Şimdi böyle bir şey söylüyor. Keşiflen söylüyor. Ama nasıl olur ya o yaşa gelmişiz günah yazmamış? E, adam yapmamışsa melek de uyduracak hali yok ki. Adam yapmamış da ha? Adam günah yapmamış. Melekler illa sen peygamber değilsin bir şey yazayım sana da diyecek hali yok Yani efendi Hazretleri gibi zatlar vardır yani. He? Görüyoruz vardır böyle veriler vardır. E, Alvalla Muhammed Lutfe Efendi Hazretleri, Alvar İmamı, Büyük Velii Hacı Alemdin Hazretleri dergide yazıp duruyoruz. Daha da bitmedi. Okuyun siz Hazret Alemdin. Ufkunuz açılır ya. Vallahi ufkunuz açılır. Ben önümüzdeki haftaki dergiyi yani önümüzdeki ayın dergisini tahsilden bir baktım bugün. Hani nokta virgül imlaşine Hacı Efendiye hizmet edeyim. Yani yanlış çıkmasın falan. Yani şefaat eder bana diye niyet ediyorum da. Oradan bakıyorum aklım durdu yine. önümüzdeki zekaya çıkacaklardı. Ne kadar kârametler ne kadar kâram. Nasıl ne diyorsun ya böyle? Ne insanlar vardı değil mi? Biz bile onlara kavuştuk yani. Hani bin sene evvel değil yani. Biz gördük onları yani. Ki Efendi Hazretleri, Elhamdülillah Allah ayırmasın. Yanda bulunduk çok. E şimdi e, orada e, alvar imamı dermiş ki yeryüzünde gezen melek görmek isteyen. Yeryüzünde gezen melek görmek isteyen. Salih Efendi'ye baksın. Allah. Ama şimdi Alvar İmam'ı deyip durur da Muhammed Lütfeyfi Hazretleri yani. O diyor bunu yani. Ali Adar Efendi Hazretleri'nin ahiretliği o kadar büyük, Ali Adar Efendi seviyesinde bir şey. Hadi Salih Efendi diyor ki melek, melek günahlı olur mu? Olmaz. E demek adam günah işlememiş. Yani şimdi adam günah işlemeye de bilir ama peygamberlerde kaydedir itikaden ısmet sıfatı, günahsız olduklarına inanacağız. Ama velilerde Günahsızlık şartı aramıyoruz yani şartı yok ama bir veli olur ki günah işlememiştir günah işlememiştir günahsızdır o günah işlemediği için günahsızdır ama peygamberlerdeki durum ne günah işleyemezler bir kayda bu işletilmez yani ama velilerde işletilebilen olur sonra tövbe ederse daha büyük makamda da elde edebilir pişman olması hasebiyle. Ayrı bir mesele. Şimdi nereden geldik? Ben diyor imamete karşıyım diyor işte. Oradan gidiyor. Ama or orası da yanlış. Bak iki saat izah etmek lazım o meseleyi de. Şuna karşıyım, buna karşıyım. Yani masum olduklarına karşıyım diyorsa bize uyar. Çünkü peygamber olmayanlar masum değil. Neyse getiriyor, getiriyor. Şimdi şecaatını arz edecek yani. Ben Şii değilim. Derken en sonunda geliyor işte. Çünkü Ehli Sünnet değil ya. Ehli Sünnet olmadı. Mutlaka bir çuval inciri berbat edecek. Bekle sen. İki paragraf geçmeden dedim bakalım ne geliyor. Bomba bekliyorum. Çözün arkadaşlar dedim. Videosunu da dinlemeye de tahammül edemiyorum. Ehli sünnet dışı adam var. Dedim ki sesini çözün. Çözdüler. Geliyor. Üçüncü. Ben Mehdi'ye inanmıyorum ki diyor. Allah Allah diyorsunuz. Adam kadere inanmıyor. Allah Allah demiyorsunuz. Mehdi deyince şey diyorsunuz. Ya Amentü'de kadar var. Mehdi zaten Amentü'den değil. Ama Amentü'nün zımnından çünkü Amentü'de ne var? Ve Rusulihi, peygamberlere inanmak var. Peygamberlere inanmakta da ben diyor size ne dedim diyor millete? Hepiniz Mehdi'siniz dedim diyor. Ha şimdi yazısı mı konuşması var. Kendi sitesinde. Ben çünkü diyor Mehdi hidayet bulmuş demektir diyor. Siz de burayı bulduğunuza göre diyor. Orayı bulanlar bilmiyorum bütün herkes Mehdi olsa da orayı bulanlar tam kasıtlı bulmuş yani orayı. O hiç Mehdi olamaz yani balun mudlun olabilir yani. Dört elif çekeceğim. Balun var böyle dalinin müfredini söylüyorum yani. Şimdi adam şeddeli, meddeli yani. Çekeceksin böyle balun. Delalet içinde batmış gitmişti. Orayı bulunca Mehdiymiş yani. Cemaata diyormuş ki hepiniz Mehdisiniz diyormuş yani. Ben diyor zaten diyor Mehdiye inanmıyorum. Nasıl Şii şey olacağım diyor çünkü diyor mehdilik önce yahudilikten başlamıştır diyor yahudilikten şiiliğe geçmiştir diyor şiilikten sünniliğe geçmiştir diyor Eli sünnet de yahudiden geliyor yani Eli sünnetin itikatları da yahudiden geliyor demek istiyor zaten bir yahudileşme temayülü diye bir kitabı var akit gazetesi onu bedava dağıttı milleti zehirlemek için Allah şerlerinden muhafaza etsin Allah Allah. o yahudileşme temayülü kitabında ne diyor hayır kadın diyor camiye giremez diyenler yahudilere meyletmiştir diyor demiyor ki imam Azam, imam şafii ahmed ibn amel imam maliki yahudileşmiş demiyor diyor ki hayız kadın camiye giremez diyenler e zaten hayız kadın camiye giremez diyenler kim dört mezhebin müçtehidleri ve bütün fıkıhçılar hayız kadın camiye giremez bunlar yahudiliğe meyletmiştir diyor ama freni patladığın zaman burada duramazsın ki çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne diyor? اِنِّي لَا mescide الْمَسْجِدَ لِهَا اِذِنْ وَلَا لِي جُنُوب Cünüp neyse hayızlı odur, cünübe de hayızlı ya da mescidi helal etmiyorum. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal etmiyorum diyor. Rasulullah'ın helal etmeme yetkisi var mı? Adam oradan da takılmış zaten, peygamberin haram etme yetkisi yok diyor. Peygamber haram etmiyor ki zaten, Allah'ın haramını bildiriyor. Ama her şey Kur'an'da yazmaz. Hadislerde geçen haramlarda haram mıdır? Altın yüzük erke haram mıdır? İpek erke haram mıdır? Bunlar Kur'an'da var mıdır? Vardır ama işaret yoluyla vardır. Rasulüm ne verdiyse alın. Peki ayet okuyayım sana Bu ayete ne diyeceksin? Allah'ın ve peygamberinin haram ettiğini haram etmeyenler diyor. Bak sadece Allah'ın haram ettiği demiyor. Rasulümün de eklemiş. Rasulümün haram ettiğin. Çünkü peygamber kafadan haram etmiyor. Kur'an nasıl vahiyse hadis de öyle vahidir. Dolayısıyla haramlar yine Allah'tan geliyor. Ama peygamberin zaten haram etme yetkisine inanmıyor. O konuşmada demiyor onu. Onu başka bir konuşmada. Geçen gün şeye çıkmış, kanal bilmem neye. Yağlıyorum. He? Yağlıyorum He ben biliyorum da demiyorum ya. Ondan <gülüyor> sonra kanal bilmem neye diyorum. Oraya çıkmış, orada konuşuyor. Konuşurken ne diyor biliyor musun? Kafada. Ya bir saniye rastladım ya. Yani dinlemem. Bir saniye rastladım. Yani ben de sinek gibi hep yaraya konuyorum ya. Rastladığım yerlerde uykumu kaçacak ya o gece? Uyku aram olacak o gece, sinirim bozulacak. Ne cevap bir şey? İlk şeyle araya Allahla araya diyor, aracı koymak dinde yoktur diyor. En mühim mesele aracısız bir din diyor. İşte aracısız din din olmaktan çıkar, aracısız din kendi uydurulan şeytan dini olur. Aracısız din olur, Rasul elçi demek. Rasul elçi demek. Elçisizdir olur mu? Cibri Resulullah'a getirmeden, elçilik olmadan Kur'an gelim. mi? Kur Resulullah Zazim arada olmadan sahabeye Kur'an vahyi tebliğ edilir mi? Hmm. Tefsir edilir mi? Hmm. ''Vebte uleyil vesile'' ''Siz bana vesile arayın'' diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 35. ayet. İki ayetin rakamını ezberledim. Hafızlar rakam bilmezler. Ama iki ayetin rakamını ezberledim. Bir mahkemelerde şeriat Kur'an'da var demek için. Şeriatçı mısın soruyorlar o zaman. Casiye 18 diyorum. Yani halbuki hiç meal söylemem ve karşıyım. O ikide bir melciler gibi casi 18, Bakara bilmem ne bir de herifin biri çıktı şimdi Bakara makara demiş. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihid. Ben ne yapacağım, nere gideceğim ben? Kur'an'ımızla alay ediyorlar, dinimizle alay ediyor. Bakara'ya makara diyor, takara diyor. Öbür gazeteci oradan diyor, salla diyor bir ayet diyor. Bakara'da çok ayet var diyor. Beşte altıda salla diyor, ben çakıyorum diyor bir tane diyor. Ya Rabben Alemin ne adamlara kaldık, ne işlere kaldık, ne belalara kaldık. sizi, donsuzlu girmiş aramıza Müslümanlardan faydalanmak için. Bu Müslümanlar niye uyanık olmuyoruz? Niye adamın sicilini araştırmıyoruz? Niçin bir adamın şeceresini araştırmıyoruz? Bu adam Müslüman mı, gavur mu, niye düşünmüyoruz? Bu adamın Kur'an'a saygısı var mı, niye bakmıyoruz? Niye böyle körü körüne bize önüne gelenden çıfıt çarşısı gibi hareket ediyoruz ya? Ondan sonra geldiğimiz noktada sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıların düzelmesi için arınmak lazım, temizlenmek lazım, ehli Sünnet'e dönmek lazım. Ehli Sünnet'e bak, demiyorum şey. Zaten diyor, e, ben diyor, e, Sünniçi değilim diyor. olur ben Sünnileşmemişim, onun için bana itiraz ediyorlar. Ben Sünniçi değilim. Sünni, ne demek so? Ben diyor Allah'ın gönderdiği izin mi diyor? Ben bir tek düşte iş. Allah'ın izimiyim diyor. Bir şey diyor. Ulan Allah izim göndermedi ki. O sosyalizm, kapitalizm, komünizm bilmem ne. O izimlerin hepsini yahu kurmuş. Allah'ın izimi olur mu? Allah Kur'an göndermiş, sünnet göndermiş. Ondan sonra Kur'an sünnetten çıkan delillerle hareket ediyoruz. Ama adamın işte orada getirdiği nokta işi nereye getiriyor? Diyor ki ben diyor zaten diyor şeye efendim Mehdi'ye diyor inanmıyorum diyor. Mehdi varsa diyor hepiniz Mehdi'siniz diyor orayı sulandırıyor, bulandırıyor. Halbuki Mehdi itikadı, eli i sünnette var. Ve Ebu Davud da hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E şimdi sen dersen ki Yahudilikten gelmiş. hazır ya hayız kadını camiye sokmamakta diyor. Yahudilikten gelmiş. O zaman kim Yahudilikten bunu almış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah ne diyor? Ben hayızlıya cami helal etmiyorum. O zaman Resulullah ne oldu? Yahudilere meyletmiş oldu. Adam yani imamlarda durmaz ki hadis-i şerif e, sahihse had söyleyen zat Yahudilere mey etmiş oluyor Sen nasıl peygamberimize salım Yahudilere meyletmiş etmiş diyor ama demiyor onu açık bunu diyenler ya bunu diyen kim Hadis-i Şerif sahi. ben hayzlıya camile etmiyorum diyor yani neresinden tutalım Kader zaten hepten baştırmış başına bir şey ama ben diyor mesela mehdiye de inanmıyorum diyor 13'ündür ki ben diyor şeyi olamam diyor Ben de onun için bundan dolayıdır ki ben şiilere meyletmiş etmiş diyelim şiilerdendir demeyelim çünkü şiilerden de olamıyor çünkü şiilerden olmak için de bazı şeylere inanmak lazım buna şiide dersek şiiye de hakaret olabilir çünkü şiide müslüman mıdır kafir midir şiilerin geneline kafir demiyoruz özel konularla diyor itikadı şu şu şu şusa. sayıp duruyoruz yoksa bütün şiiler kafirdir diyebilir miyiz ehli sünnete göre diyemiyoruz işte Dolayısıyla orada bile ne yapıyoruz? Hepsine kafir diyemeyiz diye duruyoruz. Ama bunda öyle bir görüşler var ki... ...aracı lazım değil, elçi lazım değil... ...kader fuzulidir, amentü yok... ...amentü de kader yok falan... E ...bu noktada hakikaten Şii dersek... ...adam iyi anlatmış yani... ...ben Şii değilim demiş, ben ikna oldum. Ben ikna etti... ...o Şii olamaz yani. Çünkü Şii olmak için en azından bir... ...bir imam var diye bir imama inanmak lazım... Bir Mehdi var. Mehdi gelecek diye bir Mehdi'ye inanmayın. Şii'nin de bazı şartları var. E şimdi adam onlara da inanmadan nasıl Şii olacak? O da doğru. Kimseye de ne yapmayalım? Ben bundan değilim diyene de illa sen ondansın deyip de o torbaya sokmaya çalışmayalım. Ama adamın ne olduğunu anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Ölene kadar da biz bu adamın ne olduğunu çözemeyeceğiz. Çünkü babası ve hocası el yazısıyla yazıp Ali Eren hocamıza gönderdiği mektubunda dergide yayınladığımız söylüyor. Milyonları saptıracak ne olur? Reddiye yapın. Adamcağız mübarek zat, alim, salih, veli bir zat. Babası çok büyük bir zat. Evet, cennet, e aleyküm sen, ben iyi yaptın. E, Tam develi e, ben hatıralarını basmışlar şimdi babasının. Çok Muhteşem bilimler. O tasavvuf, o tarikat, o kerametler. De Sami Efendi Hazretlerinden, Hacı Hasan Efendi Hazretlerinden Galip e, de belki var çok mübarek bir zat. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet versin. Adam ne yapsın ki? Adam diyor ki bana telefonda dedi ya. Bu askere kadar böyle değildi dedi. Sonradan ne oldu? Caferi'den, Mutezile'den, Şia'dan 3-4 mezhepten karma karışık bir şey çıkarttı. Hiçbirine uymuyor dedi. Yani ana zaptesi süt emdirmemiş. Fakat bu dedi kalkmış diyor ki abdestsiz Kur'an'a tutulur. Yani tabi adamcağız çok üzgün oldu. Tabi babası başımızın üstünde tazım ederiz. Kendisinin de şahsına hakaret etmeyiz. Şahıslara hakaret asla usulümüzde yok. Olmamalı. Çıkartmamız lazım onu usulden. Şahıslara hakareti, şahsiyetlere hakareti usulden çıkartmak lazım. Görüşlerle ilgili reddiyelerde kalmak lazım. O sınırı da e, tutmazsak, iyi tutmazsak, biz buradan bunu konuşuyoruz. Attakiler de bu sefer kaşından gözünden bahsetmeye başlarsa bu caiz olmaz. Kimsenin kaşı, gözü, özel hayatı, yediği, içtiği bize alakadar etmez. Ama itikadi meselede sen millete, topluma bir itikat yansıtıyorsan, bir inanç başlamaya çalışıyorsan, e, bu inanç da bu milleti yoldan çıkaracak bir fikirse ben mektebe inanmam tipinde e tabi ki biz bunu izah ederiz yani nereden geldik buraya kabirde tek fayda verecek salih amel ama buradan yine noktası her noktadan geri dönüp de ne yapmak lazım imanı sağlam tutmak lazım yani eli sünnete göre itikatta sorun varsa zaten ameli salihle dünyayı doldursan da kabirde faydası var mı yok Evli Allah'tan bir zat e, yakında vefat etmiş sakalı saçı siyah vaziyette vefat etmiş ve gömülmüş bir yakınını gördü. Tefsirlerde geçiyor bu. Yani isimleri bazı unutuyorum. Efendim Hazretleri anlatırdı. Ee, rüyada gördüğünde onu saçı sakalı ben az görmüş. Aslında tabi Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> ee, bir gün gelecek ki çocukları ihtiyar yapacak. O çocukları ihtiyar yapan günde hangi kaleye sığınacaksınız? Yani dünyada iman ve ameli salih kalesiyle tedbirinizi almadıysanız, zırhınızı kuşanmadıysanız o gün ne yapacaksınız diye bir hat-ı kerime var. O hat kelimeden kerimeden anlaşıldığı üzere çocuklar ne yapacak? Yaşlı yapacak. Çünkü kıyamet kopmağı başladığında öyle bir panik ve öyle bir kıyamet kopuyor ne demek ya? İki tane bina çöküyor kıyamet koptu zannettik diyorsun. Neyi zannediyorsun ya? Kıyamet'i görsen sen bunlar benzer mi iki binanın çökmesine? Birden iki bina çöker falan. Akdeniz'de deprem oldu falan kıyamet. Kıyamet nasıl bir gündür? Kıyamet öyle bir gündür ki diyor koparken ki günü çocuk ise bir anda saçı beyazlıyor o anda. Yani bunu belki bugüne kadar pek anlamadınız. Hani bir adet kelime de başka var Haş suresinde. Bu Müzzemmil suresinde olabilir. Bu şimdi okuduğum e, Haş suresinde kim ya yönler ey insanlar itte Rabbe kü Rabbinizden sakının. İnne zelzelete saati şeyne azayım. Kıyamet şarttısı çok büyük bir şeydir. Yemete ra'unati zül kullu murda'atun O başladığı zaman her emziren emzik emzikte bulunan çocuğundan ve hani burada kadın da olabilir, dişileri kastediyor. Yani e, inek de olabilir, koyun da olabilir. Emziriyor ya yavrusunu. O emzirdiği anda onu unutacak. Artık at bile ayağını kaldırır diyor ya bir hadis-i şerifte merametinden dolayı yavrusu kolay emsin hani ayağını üzerine basıp da emerken üstüne yük vermeyeyim diye bir hadis-i şerif var ya rahmetle ilgili. Dolayısıyla her hayvan bile emzirirken bir e, emen yavrusuna karşı şefkat ve titizlik içindedir. Ama sarsıntı başladığı zaman artık o emzikteki düşmüş mü? Efendim yere mi düşmüş, ateşe mi düşmüş, üstüne bir şey mi düşmüş falan hiç o emzirdiğini görmeyecek betoğuun kullu her hamile doğuracak burada kadın ve dişi yani canlı hayvanlar da var e, nasıl doğuracak şimdi o ortalık koparıyorlar cerrahi yanlar ameliyatlar uyuşturmalar bilmem neler orada doğuracak da anlamayacak hem de kaç aylıksa da doğuracak yani hiç öyle günü geldi ayı geldi suyu geldi bilmem ne bir şey yok doğuracaklar anlamıyor da doğduğunu da yani hiç ağrı sancı duymuyor o panikten yani ve cönnazı çıkarılmamış çünkü herkesi savaş halinde göreceksin. Halbuki ve mamış ara şarap içmişte savaş olmuş değiller. Lakin azabı Allah şiddet. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu kıyameti Allah Teala bizi o güne bırakmasın. Zaten imanlıların üzerine kopmayacak. Allah diyenlerin üzerine kopmayacak. La teku hü hatta Allah Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Ama tabii burada sadece Allah Allah derken Ağız alışkanlığıyla Allah demek kastedilmiyor. Yani imanlıların Allah demesinden bahsediliyor. Yoksa şimdi da ağzını alıştırmış herkes Allah Allah diyor. Öyle değil. Zikir için Allah dendikçe. Bir de bu hadisin bir manası bir Allah'ı okunuyor, bir Allah'a okunuyor. Allah'u ise zikir için Allah'a ise Allah'tan korkun diye vaz edildiği sürece. İttekullah yani mahsuftur, Allah'tan korkun denildikçe yani emri bil maruf işledikçe kıyamet kopmayacak yani inşallah bizim zamanımızda kopmayacak, yani bizim kafamıza kopmayacak Allah'ın izniyle anlaşılıyor çünkü birçok sayyad-ı şerif de Müslümanların üzerine kopmayacağı belirtiyor la saat sa'atü illa alâ şirârin kıyamet ancak insanların en şerlilerin üzerine kopacak e tabi zürriyetlerimiz gidiyor herkesin züreti kesilmez belki içimizden kıyamete kadar çoluk çocuğu devam edenler olacak mı? Olabilir. Ama biz ne diyoruz ya Rabbi? iman dairesinden çıkması mukadder olmasına göre bir ana baba duası, peygamber duası olarak kabul eyle. Çünkü sen buyuruyorsun ki peygamber duası gibi. Habibin müjdevet sallallahu aleyhi ve sellem. O zamana kadar neslimizi kes ya Rabbi. Amin. İmansız olacak nesil bize nasip etme ya Rabbi. Amin. Ehli sünnetten de çıkacak nesil nasip etme. Amin. Amin. Nereden geldik buraya? Ha mutezileden birisi ölmüş. Şimdi o genç Vefat etmiş. Evliya Allah'tan zat onu rüyasında görüyor. Ee, Zannedersem Bağdat mezarlığında olduğu bu, oluyor bu iş. Saçı sakalı bembeyaz olmuş. Halbuki kıyamet kopmadı. Hani kıyamette olacak diyor ayet ya. Çocukları yaşlı yapacak. E şimdi kıyamet kopmamış. Adam yeni ölmüş. Taze ölü. Bu adam niye beyazladı şimdi? Uzakta soruyor ona ki diyor ki ben sizi biz seni siyah saçlı sakallı gömdük. Sen niye de ak oldun? Ak oldun. O da diyor ki Kur'an mahluktur. Yani Kur'an yaratılmıştır diye bir pis bir inanç var. Ahmet bin Hanbel Hazretleri o yüzden hapislerde süründü. Ne iskenceler çekti, ne eziyetler çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona haber gönderdi. İmam Şafii rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona Ahmet'e haber gönder. Ahmet yakında çok büyük bir imtihana tutulacak. Ama o taviz vermesin, vermeyecek. Onun için çok çekecek ama çok derece hali olacak. Efendimiz sallallahu anh. Ey Muhammed o haberi alınca zaten bu ondan sonra başına gelecekleri hiç umursamadı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeledi, imam olduğunu müjdeledi vesaire. Büyük zat o Kur'an mahluktur değildir. Onlar detaylı itikadi derslerde geçecek. Eee Mutezile şey bu İsmailoğlu'nun fikri değil mesela kader yok, alın yazısı yok fikri nereden geliyor? Mutezilen inancıdır. E, mutezile mezebinden bunda da katkılar çok var. Akılcılık yani. Çünkü ayette hadiste olsa bile aklına uymuyorsa onu ne yapmazlar? Kabul etmez. Yani İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bakar, oksijen var mı orada? Yok. Oksijen yoksa yaşamıyor. Ama hadis sahiptir. Ben hadis madisi anlamam, oksijen lazım diye. Ya Bunlar bu kafadır. Bu ilahiyatçı birçok profesör de bu kafadadır. Mantığı almadığı yerde hadisi inkar eder, ayeti de tahrif eder. Ayeti inkar edemez ama manayı değiştirir. Manayı değişik verdikten sonra o da inkar oldu. Ee, sıkıntı burada bu uzat diyor ki diyor, ya rüyalar haktır rüyalarda ne hakikatler sabittir Uzat diyor ki Bişri Merisi adı ya bu vefat edeni hatırlamıyorum adını da cevabını hatırlıyorum o çünkü meşhur, Kur'an mahluktur yaratılmış, yani Allah'ın kelamı mahluk mudur değil midir, allah Teala haşa mahluk değildir, sıfatları da mahluk değildir biz diyoruz, dolayısıyla Kur'an da onun sıfatıdır kelamı kadim diyoruz, kadim zaten evveli yok demek, e bizim bu musaftan bahsetmiyoruz bizim ciltler, yapraklar, tabii ki kadim değil, bunlar matbaada basılmış efendim, şeyi belli tarihleri belli, ama Allah'ın kelamı olarak Kur'an-ı Kerim kadimdir kadim dedim, kelamı kadim diyoruz, kadim evveli yok demek, evveli yok demek Allah'ın sıfatı işte, Allah'ın evveli yok o zaman mahluk değil demek ki. Evveli olmayan yaratılmamıştır. Yaratılanın başladığı nokta vardır. Kadim olamaz. İnce meseleler. Mesele ne? Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi öldü diyor. Bizim mezarlığa gömüldü diyor. O da mutezile falan da tabi alim malim diye onu da gömmüşler Müslüman mezarlığına. Şimdi burada da bu kadar e, sapıklardan, inkarcılardan, hocalardan adam ölse gidip Ermeni mezarlığına gömmüyorlar ki. ...getiriyorlar ya Şuraya buraya. E şimdi yani yanındaki komşusuna... ...Allah sabırlık versin. Bir şiir var da Türkçe... ...unuttum onu neydi bilmiyorum. Dayansın eli kubur diyordu ya sonunda. Yani hayatında... ...canımızı çıkarttı ne aksilikler etti yani... ...bir adamdan bıkmışlar da. Yani şimdi gördük diyor da dayansın eli kubur diyor yani. Mezardakiler dayansın artık diye yani. Çilesine diyor. Başını unuttum neyse çok edebiyat bilmem. Mesele ne bu bişri merisi denen Kur'an mahluktur, yaratılmıştır diyen mutezile imamı, büyük alim öldü diyor, gömüldüğü zaman cehennem ona bir gürledi diyor bütün ölüler diyor kıyamet koptu zannettik cehennemin gürlemesinden ona ve diyor ben beyaz olduk diyor. Yani. Ve bu hak bir zuhurattır yani. Tefsirlerde ruhul dahil görülmüştür yani. Ben de ruhul beyanda da rastladım. Onun için İtikadı bozuk olan adamın salih ameli fayda vermez. İstediğin kadar mezara salih amelle gir, bak yanındaki adama bile cehennem gürlediği zaman sen buradan komşu olarak rahatsız oluyorsun yani. Allah dünyada da uzak etsin bu adamları etrafımızdan. Amin. Ahirette de kabir komşuluğunu da nasip etmesin Allah. Amin. Ehli sünnet dışı itikat taşıyanlardan. Amin. Amin amin. Çok dua etmek lazım. Şu el sünneti muhafaza için canımızı verip de bunu korumamız lazım ya. Böyle bir fitne karışıklık var ortalıkta ya. Şimdi birinci fayda. Biz yine birinci faydeden bir sohbet bitti. E böyle bir sekizi bulamayız ki bir kürek ileri iki kürek geri ya. Allah Allah. Neyse siz yardımcı olun bana bu işi aşalım. İkinci fayda neydi? Ben diyor baktım insanlar nefislerinin keyflerine uyuyorlar. Canların istediklerini yapıyorlar. Ama ayeti kerimeyi düşündüm. Şimdi metinleri okumayalım. Okuduk onları. Nefsinin hevasını engelleyene barınak, sığınak cennet olacak. Düşündüm ki Kur'an haktır ve sadıktır. Ben de nefsimin tersini yaptım. Nefsimin isteklerinin tersini yaptım. Ama geçen bir sohbette bunu konu ederken hani ki cezaryesinden, pekmezinden bayağı konulara girdik. Siz, onlar sizinle alakalı değil dedim size. Yani siz Haramları bırakın, mekruhları da bırakırsanız bu zamanda evliyasınız ya. Haramları bırakın, mekruhları da bırakırsanız evliyadansınız yani. O şimdi hepten nefse muhalefet konusunda evliya Allah'ın bazı inceliklerini anlattım ya, siz onları hiç üstünüze almayın sakın, sakın almayın. Ama hoca beni ben alabilecek durumdayım diyen varsa baba yiğit, o alsın yani. He? Yok o kendi açısından e, insanları kendisine deli delitmeyecek e şimdi hepten de deli delirtecek hareketler yaparsan karın da bırakır gider. <gülüyor> ya bu çocuk da sana kalır, bu sefer çocuğa bakayım derken namazda kalır yani. Onun için sen yine topluma kendini deli delirtecek kadar da hepten de kaptırmasan iyi olur. Ama ben evli değilim, çoluk çocuğum yok diyorsan, çok derin gideceğim diyorsan, Allah muvaffak etsin yani derinliğin dibine kadar Mevla'nın sonu yok, ilminin sonu yok, tasavvufun sonu yok, Allah'a giden yolların sonu yok. Ben izin haşa izin verip vermemek elimde değil de, tabii ki belki büyük bir veli olacaksın, ben niye engelliyim yani? İçinizde öyle birisi olur ki çok büyük makama sahip olabilir, bizde şefaat eder, bizi de kurtarır. Yani onlar görüyorum öyle, simalar görüyorum aranızda ben, kabiliyet olarak görüyorum ki kabiliyetleri var yani. Bizim gibi hokkabaz değiller yani. Biz çocukluktan beri bir var geldik bu günlere yani. yani Hokkabazlığımızı Allah asın bize sadakat versin, samimiyet versin, salah versin, takva versin. Bana yapacağınız en büyük dua sıhhatle beraber en sıhhatten daha mıyım? salah salah. Salihlerden olmak, takva yani. Ben başka bir şey istemiyorum. Çünkü en büyük sermaye ahirette o. Ama içinizde hakikaten e, güzel tıynette, fıtratta e, var insanlar. Allah nazardan muhafaza eylesin. Ben onların da yolunu kesmiş olmayayım ama orada da e, biraz ne yapmalar lazım? Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Yani şimdi bakacağı ana babası varsa sen onu bırakırsa olmaz yani. E, veyahut hanımı çoluk çocuğu var geçim için çalışması lazım şu duru budur. E, hanım ekmek istiyor hanıma diyor ben ekmek yemiyorum. E şimdi havaylanda kimse yaşamıyor yani. E, dolayısıyla şimdi kadına ekmeği getireceksin yani. Sen şimdi ondan sonra sofuluk yapıp sofu sovan yemez bulsa kabuğunu koyvermez demiş. Sen orada sofuluk yapayım derken hanımda ekmek yemek istediği zaman gitsen çalış dediğin zaman senden sofu değil Müslüman doğru Müslüman bile olmaz. Hanımını erkekler arasında çalıştıran insan için konuşuyorum yani. Dolayısıyla nasıl sofuluktur bu erkeklerin içine hanımın çalışır mı? sen onun temin edeceksin rızkını o en büyük ibadet farzlardan sonra. Ki kadın ne atmasın bir erkekle muhataplık zorunda kalmasın kadınca. Bunların dengesini sağlayabiliyorsan. Anladın mı? O nefse muhalefette de kapı açık yani. Şu zamanda da ben evliya olamaz mıyım? Olursun. Çok yükselemez mi Eşki evliyayı geçeceği bilirsin. Yani ümmetimin sonu mu belli, faziletli, başı mı faziletli bilinmez hadis-i şerifi. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri bininci senede geliyor. Bin ümmetin başına göre çok geride. Bin. Bin sene geçmiş. Ama bir İmam-ı Rabbani gelmiş... E, diyor ki alimler, sahabeden sonraki evliyanın en üstünüdür. Sahabeden sonraki evliyanın en üstünüdür. Halbuki e, 900 senelik, yani belki 1000 senelik ne var? Tabakat var, bütün tabakatı geçmiş yani. Çünkü ne diyor? Ümmetim, e, acınmış bir ümmettir. ümmet ümmet merhumet mislemettar rabih, ilkbahar yağmuruna benzer. Ne dur evvelü kayruna Ortasını söylemiyor, başı mı kayırlı, sonu mu kayırlı bilinmez. Bu ne demek? Yağın yağmurun bereket, e, ilk taneleriyle mi iner, son taneleriyle mi iner, bilinmez. Ama bereket o yağmurla iner. Dolayısıyla bu ümmeti de öyle yapıyor, hadis-i şerifte ortadan bahsetmiyor. Halbuki ortada ne vardı? Salih ve veliler çok vardı. Orta, ümmetin ortasında, Osmanlı zamanında bile her sokakta bir evliya vardır mutlaka. Değil mi anlatılan menakıp keramet şimdi oradaki eski kitaplarda yazılan menkıbeden kerametten bir tane öyle bir evliya bulsak ne yaparız yani? İstanbul'da varmış şu mahallede deseler. Değil mi? E yok, yok. Ya yok yani. Yok da ki hiç yok anlamında değil. Var olan kendi gizleyen de var olabilir. Ama bolluk vardı ortada. Ortada bolluk vardı. Ama şerif ortadan bahsetmiyorum. Başımı hayırlı sonu mu hayırlı nereyle nereye kıyas ediyor sonu şimdi hepten binden sonra son başladı diyor İmam Rabbani Hazretleri e, o dönemde ahirdeyiz peki başta kim vardı sahabe var e, sonunu sahabeye kıyas ediyor bilinmez diyor peki niye bilinmez Hoca Efendi, sen demiyor musun ki sahabe eftaldir ben diyorum sahabe eftaldir ama hadis-i şerifin başka bir işareti var o da nedir sonunda kim geliyor Hz. Mehdi geliyor Hz. Mehdi sahabeden eftal mi Eftal. Sahabeden eftal. Bazı rivatlerde Ebu Bekir Ömer efendilerimizden eftal. Ya. Çünkü Ebu Bekir Efendimiz hakkında ne deniyor? Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Ömer Efendimiz hakkında Resulullah'ın halifesinin halifesi deniyor. Hazreti Mehdi hakkında hadislerde ne deniyor? Fenni halifetullah Mehdi. Allah'ın halifeci Mehdi deniyor. Dolayısıyla başı mı kayırlı, sonu mu kayırlı, o sonra ahir zamanda kim inecek? E İsa Aleyhisselam inecek. E İsa Aleyhisselam'ın inmesini, İsa Aleyhisselam nedir? Peygamberdir. O zaman sahabeden eftal mi? Kesin eftal. Hiç ihtilaf yok. O zaman anladınız mı? Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez meselesi var. Bundan dolayıdır ki biz bu zamanda veli yetişmez. Bazıları şu tezi savunuyorlar. E bütün ekmekler, yemekler her yer karma karış oldu. Ancak kendi ekecek, kendi biçecek, kendi tarlasında falan öğütecek mi öğütecek, yiyecek. Yoksa yani bazı veliler de bu işe gider. Ben öyle zatlarda gördüm. Çarşıdan hiçbir şey almıyor. Yani tamamen kendi imkanlarıyla bahçesiyle geçinmeye çalışıyor. O da bahçesiyle derken zaten her şeyi yemiyor demektir o. Belli ki birkaç bir şeyle ölmeyecek kadar yiyor demektir o. Onu ben anlayabiliyorum. Ama şu anda öyle bir şart söz konusu değil. Bildiğin manada haramdan sakınırsan, Değil mi? Et besmeleri mi kesilmiş? Bunun araştırılması lazım. Efendim, ekmeğin, e, efendim, Ekmeği nasıl araştıracaksın? E, maya meselesinde genel umum belva var. Mayayı da çok tartışmıyoruz. Ondan sonra e, evde ekmek yapma şeyi var. Makineler var, şeyler. Güzel de oluyor ev ekmeği mesela. Evde ekmek yapsam falan. Yani hani birkaç bir şey yiyeceksin ya onunla da hiç haramdan şüpheden tamamen beri olarak veli olmakta çok büyük tesiri var yemeğin. Çünkü bir lokma kırk gün seni atar geriye. Onun mesela biz ne diyorum bir kürek ileri iki kürek geri yani biz kendim açısından şey yapamadık. Neden? Karışıklıklar olabilir. Ama bilinen haramlardan sakınırsan, bilinen mekruhlardan sakınırsan geri kalanı yani Mevla Teala da seni araştırmadın diye ne yapmaz? Mesul tutmaz. Yani. Sen elinden gelen kadar araştırmakla mükellefsin. Elinden gelmeyeni bir şey yapamazsın. Ama akır zamanda ne olacak hadis şerif buyuruyor bütün ümmetin faiz yiyecek tetleri Allah yemeyen kalmaz mı? Ömer nem yakıla sabunun buharı yemeye de dumanından vuracak. Şimdi yemeyene de dumanından vuracak hadis şerifine göre akır zaman belki de şu döneme gelmiştir ki ekonomi faizle çark faizle döndüğünden bir karışma ihtimali olabilir. Ama sen kasıtlı kendin faiz yemedikten sonra da genel manada yani bu faiz düzeninin ee, revaçta olmasından da Allah seni sorumlu tutmaz şahsını tutmaz çünkü neden faize destekçi olmadığından veya faiz yemediğinden vesaire yani veli olunabilir kimse bu zamanda eski velilerden olmaz artık bitti o işler diye evhamlanmasın çoluğundan çocuğundan da belki veli yetiştireceğini niyet ettiği bir çoluğu çocuğu varsa bazı kabiliyette görünür çocukluktan onları yedireceği şeylere çok dikkat etsin özen göstersin yani ne bileyim kardeşim, adam şimdi bu çocuk tıbba yatkın, müziğe yatkın, fiziğe yatkın diye çocuklarını, değil mi, ee, şey yapıyorlar, bölümlüyorlar. Ona göre de onun çocukluğundan beri eğitimine önem veriyorlar. Şu zamana kadar ben bir tane duymadım ki bu çocuk veliliğe yatkın. E zaten veliliğe yatkın çünkü günahsız. E, her çocuk fıtrat üzere doğar ondan sonra e, o fıtrat bozulmadan devam etse bu zaten otomatik veli çocukken zaten veli, veli yapma halücüm yok e, bunu devam ettirebilir mi acaba diye hiçbir kimsenin ben bu çocuğum günahsız ya ben bu nasıl günahsız biz mesela çocukken öyle şimdi günahımız ne zaman başlayacak başlamayacak 6-7 yaşından hesaba başladık işte günahımız ne kadar geç başlasa istiyorduk ama belli bir vakti var Allah'ı takdir ettiği zaman kimisi 14-15 yaşına kadar gecikebiliyor ama Ondan sonra biz buluğa ermekte nasıl da bir şey bilmiyoruz. Buluğa erdin mi ermedin mi yaşlılar, büyükler soruyorlar. Utanıyoruz, maçup oluyoruz caminin içinde. Bir şey terbiyesiz yaşlılarda var yani. <gülüyor> Kusura bakmayın. Terbiyesiz yaşlılarda var. Horozun öttü mü diyor bilmem. Ulan ne terbiyesiz adamsın. de sakalım var, sarığım var. Ayıp denen bir şey var. Efendinin sohbetinde çocuğa mı sorulur mu ya? Şimdi kafamı bozuyorlar ya. Ayıp. Ayıp ama ayıp anlamaz kiler bazı takma insanlara el hayal mille iman demiş utanmak imandandır kardeşim insan biraz mahcup olacak biraz hayal olacak sen büyüksün diye o çocuk ya lak lak lak çocuğun üstüne atlanır mı ya evet böyle mahcup edenler de olardı ama ben biz hep şunu hesap ediyorduk aman buluva ne zaman eriliyorsa günah yazmaya başlayacak ya onu yazdırmama mücadelesi yani ben o şeyle yetiştim 5-6 yaşından kafamızdaki mesele günah ne zaman başlayacak biz 12 yaşına kadar bu kafayla kafamız zaten 5-6 yaşından sonra şişti yani. Neden ki? Günah başlayacak başladı başlayacak. Aman günah. Tabii başladık daha sonra düştük içine yani ayrı dava. Günahsız kalamadık. Ama fikir oydu, beyin oydu, yetişme tarzı oydu. Yetiştiğimiz cemaat öyle bir cemaattı. E tabii ki çocuk bunu, bu cemaat içinde böyle cemaatlerde yetişse. O tabi ki fıtratı onun daha selim kalır. Ve günah işlememeye bir direniş verir yani. En azından bir direnmek var. Bir de nerede günah hadi bakayım diye aramak var. Bir de düşmemek için direnmek var. Bunlar farklı şeyler. Ama yetiştiğimiz cemaattan Allah razı olsun. Onlar çok iyi bir örnek olan büyüklerimiz vardı yanımızda. E Dolayısıyla yani bir hoca efendi vardı. Allah selamet versin mesela o da şimdi. Ben mesela... 12 yaşımda Rasul Hoca gidiyoruz Rize'ye otobüsten. Rasul Hoca diyor ki ben de hatırlıyorum biraz da. Müstehit olabilir miyim? Müstehit olmanın şartları ne? O da bari adam tabii baştan benim ümidimi kesmemek için olabilirsin falan demiş bana yani. Bazı şartları var şu durum. Sonra tabii şartları öğrendikçe daha müstehit olmanın ne kadar şartı olduğunu bile bilemeden öleceğiz. Ben şu anda müstehidin şartlarını sayamam yani müçtehid olmak için hangi şartlar lazım? Şartların tümünü şu anda ezbere sağamam. Bir de müçtehid olma. Ama iyi bir şey. Çünkü müçtehitlik kapısı kapalı mı? Açık. Ama bir fiil müçtehit olan yok. Ama bir hoca efendi vardı o zaman Ya dedi bu müçtehit nasıl oluyor? Bütün şartları topla Kendisi için değil. Torunlarıma dedi bir plan kuruyorum. Torunları da çok zeki. O hoca da çok zeki bir adam. Beyin gibi bir şey. Ben hazır cevap tak tak insanlara şey eder. Ondan sonra, şimdi dedi, bu şartlarla ben bu torunlarımı, tabii onun torunlarını da gördük sonra, o da baş edemedi de. Ama mesele ne? Ya bir iki ana baba görelim, şu çocuk bir evliya nasıl yetişir, bunu evliyalığa yönlendirelim. Veya ilme yönlendirelim, fıkha yönlendirelim, tefsire yönlendirelim. Birkaç böyle bir lafı duydum yani. Duydum gördüm, o da bir şey. Ama maalesef toplumda hiç. Halbuki olmayacak şeyler mi? Ha olmaktansa, evveli olmak çok daha çok daha kolay. Onu söyleyeyim çünkü müştehit olmak için biraz fazla kafa çalışması gerekiyor. Şu anda da kafa çalışma zamanında değiliz. Çünkü yediğimiz gıdalardan, hava kirlenmesinden vesaireden hafıza bozulmuş durumda. Zaten cep telefonda bakanda hafıza kalmaz. İnternete bakan hiç hafıza kalmaz. E çünkü o beyni ne, nereye yönlendiriyor? Numarayı kaydettin mi ettin? Beyne diyor ki ezberleme. Devamlı beyne ezberleme komutu verdiği için hiçbir zaman için yani şimdi cep telefonundan evvelki hafızamızla bizim bile hafızamızı bozdu yani kafamızda hiç şey tutmamaya başladık nasılsa kayıt ediyoruz falan ondan sonra tabi maalesef ki telefon suya düştü bütün kayıtlar suya düştü yani ondan sonra adam kaç sene adamı bulamıyor hatta <gülüyor> adam ya bizim telefon suya düştü sizin numaraya kardeşim bari bir de deftere yaz da ya bir de deftere yaz bu telefon suya düşebiliyor yani mesela onu bile düşünme. tedbir diye bir şey yok yani mühim insanları kaydet İslam'da halbuki tedbir din. Müçtehit de olabilir. Ama bu hafızalarla pek olur görmüyorum. Yani ama olamaz diye bir şey var mı şeratta? Öyle bir kadro. ha Peygamber olabilir mi? Olamaz. Şu anda peygamber gelebilir mi olabilir mi? Olamaz. Bak ona ayet var hadis Onu söylüyoruz. Müçtehit olabilir mi? Olabilir. Yani yetişebilir mi? Yetişebilir yani. Çünkü ona göre şu kadar hadis bilmesi lazım, hadislerin ravilerini bilmesi lazım, o ravilerin durumunu bilmesi lazım, cehtadil bir şeyler bayağı besele var. Yani bu şeyler dedi, baktım dedi o Hoca Efendi, tabi kendisi benden çok yaşlı, o da kaçırmış beni gibi treni. E, diyordu ki bizden geçti ama ben torunumu 4-5 yaşında, çünkü 4 yaşında hafızlığa başlayıp 6 yaşında bitireni biliyoruz. Ben gittiğimde Yusuf Hoca vardı orada. Yani o zaman Yusuf Hoca denmiyordu da şimdi hoca Yani Dört yaşına başlamıştı. Altı yaşına bitirmişti. Altı yaşında bir şeyler okuyordu. Şimdi altı yaşında hafızı bitirene on iki yaşına kadar Hadi buluğa erene kadar ne yaptın yaptın zaten. Buluğa erdikten sonra hafızada biraz sıkıntılar başlar. Çünkü cinsel eğilimlerle beraber oraya gelmeden evvel ne sen yaptın bunu. Altı yaşında hafız yaptın. Ondan sonra 12 yaşına kadar bu ne olabilir? Kütüb-i Sitte'ye ezberler. Tabii Kütüb-i Sitte'ye ezberler. Bu ara. Yani Buhari Müslim, Nece İbn Mace ve sair neyse. Ondan sonra işte onun için ne gerekli? Yani en çok tabii hadis hadisleri çok iyi bilecek ki hüküm çıkaracak falan falan. Neyse çıkmayan hüküm kalmamış. Zaten hükümlerin hepsi çıkmış elhamdülillah. Orada da beyni çok zorlama lüzum yok. Ama ali himmet yani insanın gayesi ve hedefi ne olacak üstün olacak nerede üstün olmayacak dünyada üstün olmayacak ben efendim kaç tane villa alabilirim kaç tane araba alabilirim ben ne kadar zengin olabilirim böyle bir dert tasa emel hiç zaman İslam'da istenen bir şey değil ama ben müctehid olabilir miyim ben en büyük veli olabilir miyim ben çocuğumu şu makama getirebilir miyim manevi manevi Ha bunları istemesine Mevla çok razı. <gülüyor> Allah yüksek himmetlileri sever. Bir baba himmet dese gayretti ki ben çocuğumu müştehit kadar alim. Müştehit yapacağım gibi bir gayesi olsa bir babanın. Allah Teala sen ne biçim babasın buyurmaz ki çok razı olur o babadan. Çünkü yüksek himmeti var onu sever. Ama ona göre de eğitim olacak vesaire ayrı bir şey. Ama veli olmak dedim daha kolay. Zaten haramlardan sakındın. Metrolardan sakındın oldun veli. Veli olmak için evvabine 12 rekat kılmalıyım. Şart yok yani. Veli olmak için teheccüdü 20 rekat kılmanın şartı, veli olmak neredeyse ömrü Hacca gitmek şartı nedir veli olmanın şartı? Ela inne evliya Allah. la khaufun aleihim ve la hum yahzanun. Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun da olmazlar. Kim peki onlar? Ellezine <gülüyor> Ehli sünnete göre bir defa düzgün itikat. Var mı bizde? Elhamdullah var. Bak inşallah bile demiyorsunuz. Niye inşallah demiyorsunuz? Maturidiyiz diye. Eş'ari olsaydık inşallah derdik. Yani Şafii'lerde ne diyorlar? Yani müminiz derken inşallah diyorlar. Yani onlar da Allah kabul ederse manasında bir şey söylemiş oluyorlar. Biraz ihtilaf lafzi gibi gözüküyor ama biz Maturidi ekolünde inşallah demek yok, nerede yok? Ben Müslümanım. Ehli Sünnete göre müminiz. Elhamdülillah. Burada inşallah olmaz. Yani el Sünneti Maaturi diye kollandı. Öbür de de buna yakındır. Laf, lafızda bir münazia var. Ee, ama birinci şart yerine geldi ve kanu oldular. Yette haramlardan sakınır oldular. Şimdi ikinci şart neymiş? Haramlardan sakınma. Şimdi haramlardan sakınmak çok dikkatli size bir ipucu veriyor. Namaz kılmayandan evliya olur mu? E niye? Ama içi içmiyor, kumar oynamıyor, zina etmiyor, faiz yemiyor, yalan demiyor. Farzı terk ediyor ama oradan başka yere gel. Ha, Bir namazı terk etmek haramların en büyüğü. Haramdan sakınmadığı için. Anladın mı? Oradan gel ipucu veriyorum sana. Ucunu buldun mu? Gidersin ileri. Namazı terk etmek alan mı? Kalmadığı zaman bundan veli olur mu? Ama uçuyor. Kuş da uçan. Sinek de uçan. Sinek de uçar. Hiç fark etmez. Denizde yürüyor. Balık dibinde yüzüyor. Hiç fark etmez. Bize alakadar etmez. Doğudan batıya gidiyor bir anda. Kayboldu gitti oraya. Şeytanla görüyor Bize alakadar etmez. Biz istikametine bakarız. Haramdan sakınmak. Peki, teheccüd namazı kılmamak haram mı? Değil. He? Evvabin kılmamak haram mı? Değil. Değil. Bir adam bunları kılmıyor, yapmıyor. Yani kılamıyor veya kılmıyor. Ama diğer bütün haramlardan sakınıyor. Veli midir? Değil. Velidir aate göre. Aate göre velidir. Ama biz hep velileri nasıl anlıyoruz? Şey Sabaha kadar uyumaması lazım, yatağın bozulmaması lazım... Hatta yatağı seriyor falan efendi hazretleri gelmiş diye. Yatağa işaret de koyuyor böyle. Bozulacak mı, bozulmayacak mı falan. Ulan bozulsa ne olur, bozulmasa ne olur? Evliyalığın şartı o mu? Sen ne yapıyorsun? Ben teheccüd 50 rekat kılıyorum. 50 rekat kılıyorsun ama o biçimde gıybete devam ediyorsun. Gıybet haram. Haramlardan sakınanlarda takılıyorsun. 50 rekat teheccüd seni evliyadan yapmaya yetmiyor. Ama sen hem haramlardan sakınsan, üzerinde de ilaveten çok nafile namaz kılsan, ooo, nuruna lanur olur. Zaten haramlardan sakınanlar da ibadete doymaz. O ayrı bir şey. O birbirine mütelazimdir, birbirini getirir, gerektirir yani. Ben onu demiyorum. Nerede bir veli varsa da illa de ibadeti nedir? İlla ibadeti fazladır. Ama bazı ilimle uğraşıyorsa, o zaman ilmi neye sahabilir? Nafile namazlara bile ilimle iştigal nafile namazdan ibadetten sen de Anladın? İmam Şafii, İmam Muhammed Mesela anlatıyoruz size. He? İmam Şafii miydi o yattı İmam Şafi değil mi? İki rekat kıldı. Kim kimin evine gitti? Rivayetler ihtilaf etti bizim. Bizim ulema ihtilaf etti. Allah Allah. İmam Şafii'nin kızı, i̇mam Muhammed'i takip etti. Ee, anahtar deliğinden. O zaman eskiden kilitler büyük görünüyor. İki rekat kıldı, yaptı. Yani. Mesela ilmi anlamak. Kim olduğundan da ziyade. Ama ne dedi? Ya baba sen bunu bu kadar methediyordun. Bu kadar ulema, müçtehit, i̇mam Muhammed. Mesela iki rekat kıldı ya. Kızım sen ne karıştırıyorsun dedi ya. Ne yaptığını sen... Bir de baktı kalkınca abdest almadan namaz ol. Ooo dedi abdestsiz de namaz kılacak hali yok ya bu kadar büyük halimin dedi. Demek ki bu abdesti bozmamış dedi. Ne anlaşıldı o kadar yattı halde uyumadı anlaşıldı. O zaman niye yattın kardeşim? Madem uyumadın otur zikir e, yap. Fazla namaz kıl. Ama ne dedi orada? Cevabını cevabında verdi ona. Tabi keramet ondan hep bir mevzu çıkar hemen ona kerametle cevap verirler ya. Bak dedi ben sen de İmam Şafî'nin varlık sabah keda Kur'an okur. Gerçi çok Kur'an okur da bir anda da istihat yapar. Onun da ömrü çok bereketli geçmiş. Alimi Kureyş'le otobakalarda ölmek. Kureyş'in alimi yer tabakalarını ilim dolduracak. Hadis şerifinin mazharıdır yani. Çünkü Kureyşli olduğu için muttalibidir ve onun kadar ilim e, o kabileden hiçbir alimden dünyaya yayılmadığından hadis şerifin onun hakkında olduğu kesinleşmiştir. Kabile bak ve bu hanife çünkü Kureyşli değil. Dolayısıyla. Ee, sen dedi sabaha kadar ibadet ettinse nefsine çalıştın yani kendine sevap kazandın. Ama ben dedi ne yaptım? Ayetten, hadisten bin tane fıkıh meselesi çözdüm. Sabah kadar o yatmış ya niye sırt üstü yatıyor? Beyni toparlamak için. Çünkü otururken beyin yine vücudu ayakta tutmak için e, bir takım güç harcadığından beyin tam kapasite çalışmıyor. Sırt üstü, en fazla sırt üstü yatanlarda beyin tam kapasite çalışıyor o andaki kapasite düşünme kabiliyeti onun için sırt üstü yattım ama uyumadın abdest bozulmadı e ben şimdi ne olacak iki rekat teheccid kılayım ben de ümmetin meselelerini çözeyim ulan sen kendi uçkurunu çözemiyorsun daha <gülüyor> ondan sonra ne ben yatayım sen sana yasta yarım ka metre kala uyuyorsun sen uyuyup da gecenin üçünde teheccid kılmış ondan sonra yatmış sabaha kadar senin abdestli gusül de bozulma ihtimali var kamyon da devrilebilir e tabii ayı çıkar, kamyon böyrelir mesela, oluyor öyle şeyler. E dolayısıyla sen yani koy verip gideceksin, hor hor hor uyuyacaksın, mübarek adam. Sen İmam Muhammed misin? İmam Şafii misin? Kaç saat yatıyor da sırt üstü uyumadan abdest bozmadan kalkıp, o peygamber olmadığına göre uykusu abdestini bozar. Demek uyumuyor. Ama meseleleri sağlam kafayla çözeyim diye, ümmetin başına gelecek mesele. Şimdi fıkıhta bu kadar mesele çıkıyor, hep fetva var mı? Var. Allah Allah diyoruz ya. Bu İmam Muhammed nereden girdi bu meseleyi nereden biliyor? İşte işte. Öyle ümmet için çalıştıkları için. E onun için şimdi teheccüd kılmaktan eftal bu. Çünkü ümmetin başına gelecek meseleler. Kıyamete kadar karşılaşılabilecek meselelerin bile fetvasını hazırlamışlar. Kıyamete kadar. Cidler dolusu fıkıhlar meseleler öyle bir ince ki. Adamlarda bir ilim Allah'ım ya Rabbi. İmam Seraksi mevsut sahibi. Ee, İmam Şerif Hanefi fıkıhçılarındandır. Müçtehit değil. Mezhebin içinde de müçtehit değil. Şimdi bir var, İmam-ı Azam gibi mezhebi kuran müçtehit. Bir var mezhebin içinde müçtehit. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam ayarında. İmam Şeraksi mezhebin içinde bile müçtehit değil. Daha fakih yani fıkıhçı fakih denilir. Ya adamın e, kitabı yok. Şusu yok, busu yok. Hapishanede kuyuda. Hapse atmışlar onu, kuyuya sarkıtmışlar onu. Ne? Oradaki kömürle mi, neyle mi? bir kalem ne bulunuyor. Koca otuz 30 ciltlik 30 ciltlik seraksi mevsudu yazmış. 30 cid, bu kadar kitap bütün fetvalar aklında demek ki o da en azından şüphelense yazmaz. Garanti bildiklerini yazmış. O da kuyudan yazıyor. Kuyudan yazıyor. Ve buna bu da bile müçtehitlik iddia edebiliyor mu? Edemiyor. Biz onun kitabını da okumaya ömrümüz yetmez. Kolay bir şey değil. İmam Süyut'i biraz Şafii mezebin içinde iç müçtehitlerden olma şeyine gitti. İmam ki falan o zaman müracaat edildi mi? Bir imtihan mıdır nedir? Bir araştırma neticesinde. Dediler ki yazdığı kitaplar eşi yok. Dokuzuncu asr-ı falan falan ama en niyatinde dediler müçtehit olma şeyin. Bazı şeyler sordular. Bunlar yoksa müçtehit olduğunu. Mezheb kurucusu değil ha! Mezheb için müçtehit! Hani fetvayı tercih edecek şekilde mesela, falan. onu bile teslim etmediler, kabul etmedi. Böyle bir şey vardı, sıkı düzen vardı, din bize onun için sapasağlam sağlam geldi. Şimdiki gibi olsaydı, oho, Azerbaycan'dan 2000 dolara profesör oluyor. Bir tane var ya, Sünniydi sonra Şii oldu, şimdi Rusya'yı tutuyormuş. He? Bu son olayda Kırım olayında da Rusya'yı tutmuş değil mi? Evet, e tabi işte profesör olursan öyle olur. Çünkü ufkun genişliyor, biliyor musun? Rusya, Rusya, Amerika gidiyorsun yani. Ondan sonra e, 2000 liraya profesör olursa bu, adam, bu adama ilim aranır mı? He? E, Türkiye'de de ona göre öyle doçentler var, yardımcı doçentler var ben tanıyorum. Kaç profesöre kaç çakar? Yardımcı doçent de değil ha. Başında bir YRC'ye bir şey de var. Yere neyse. Ya adam yardımcı ya. Ama o kadar iş biliyor ki. Öyle görüyorum. Ama profesör olamaz. Çünkü şartları var. Şurada eskiden mason olmak şartı da vardı. Şimdi neyse böyle açıldı elhamdülillah o işler de. Ama o zaman, o zaman mason olmadan da adam olamıyordu. 80'lerde falan. O zamanlar yani mason da olmayınca profesör olamıyorsun. E şimdi adam yardımcıysa profesörle fazla bilgisi Ama hakkını vermiyorlar. Neden? Kriterler var. İşte o kriterler Kıvırma paylarıdır yani. Ona göre tavizler lazım, şu lazım, bu lazım falan falan. filan. İnce, ince işler. Ama şu İslamiyet'teki şeylerin hiç sarsılmamasına bak esasların değişmemesine o fıkıhlara bağlı kalırsan o fıkıhlara bağlı kalırsan hiç kimse sende ne bulamaz? Tezat bulamaz. Çelişki bulamaz. Tenakuz bulamaz. Allah'ın ilhamıyla o zatlar onları kurmuşlar. Sen fıkha dayanırsan sakatın olmaz kitaba dayanırsan. Ama duvara dayanırsan, koltuğa dayanırsan, masaya dayanırsan. Bak şimdi. Yine Mustafa İslamoğlu'nun faziletlerinden biri. Adam diyor ki, yine onu eskiden de söylüyordum size. Bana diyor çok iftira atıyorlar. Allah'ın huzuruna çıkacağız diyor ya. Allah'tan korkunum. Bu Allah cellece Celle kurban olduğum ya. ya hiçbir emelime güvenmiyorum da senden Allah'ın huzuruna çıkmaya varım ya. İtikatta çıkmaya varım ya. İtikatta. Sen nasıl Allah'ın huzuruna cühafet eder, kaderi inkar et, sahabeye hakaret et, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şan-şerefini tahkir et, ulemaya Yahudilere meyletmişte sen Allah'ın huzuruna nasıl güveniyorsun çıkmaya ya? Nasıl güveniyorsun ya? Allah Allah bu da nedendir? Cesaret de cehalettendir ya. Böyle cesurluk olur mu? Allah'ın huzuruna çıkacağız. Cık, Allah acabamızı kolay etsin biz. Ama itikatta, bu itikatta ölmek şartıyla konuşuyorum. Bu itikatta olursan onun gibilerle her huz Allah'ın huzurunda her yerde var bu itikatta ölebilirsem. Allah basam etsen. O şartı koyuyorum. Nasıl öleceğimi bilmiyorum çünkü. O şartı koyuyorum ama itikadıma güvendiğim için. Çünkü itikatta şüphe olmaz. Bak demin ne dedik? İnşallah bile demek caiz değil. İtikatta şüphe olmaz. Benim itikadım sahiptir. Bitti. Ben onda hakka. Öyle orada inşallah maşallah olmaz. Orada Rabbimin maşallah olur. Laf gelişi söyledim. Maşallah olur. Nazar değmesin. İnşallah olmaz. Çünkü ben inancımda şüpheli değilim ya var, bu orada ne diyor? Ben diyor iftira diyorlar diyor, hayırlı kadın namaz kılar demişim diyor, hiç demedim diyor, oruç tutar demişim diyor, evet dedim diyor. Niye dedim diyor, o şeye benzer işte. eski filmler var ya bir tane, şeyle oynayanlar. He onlar da adını vermemişim, film reklamı yapmayalım. O eski filmler gibi yani olmuş. Evet dedim diyor, sor bana neden dedim diyor yani. <gülüyor> Anladın mı? Sor bana neden dedim diyor. Çünkü diyor, ayette diyor ki diyor, halbuki ayette hayız kadın namaz kılamaz diye bir şey yok. Ayette bir tek hayız hakkında, ilişki yasak. Şimdi bu ne kadar cahilsin ki sen? Ayettekinden gidiyor diyor ki, hadiste de diyor e, namaz kılamaz var diyor, oruç namaz yok diyor. Çünkü diyor kulu ezen, eziyettir sıkıntıdır diyor diyor ama namazı kaza etmiyor ya diyor. Namazda kaza etmediğinden diyor o düşüyor diyor onun için o kılmaz, kılmaz. Oruç öyle değil diyor çünkü orucu kaza ediyor ya diyor. Bak şimdi mantığa bak şimdi orucu kaza ettiği için diyor o kendi durumuna bakar diyor sağlığı müsaatse diyor yani gücü varsa diyor tutar diyor. Ya gücü varsa tutar diye bir mantık var mı ya? Bu ibadete ehliyetin şartı var. İbadete ehliyetin abdestli olma şartı. var. Namazda diyor abdest lazım. Oruçta abdest lazım değil diyor. Bak şimdi. Yine bir kıyas yapmış. Ya ayetin hadisin olduğu yerde içtihat bile yapamazsın. İmam-ı Azam olsan ihtiadın çökmez. İmam-ı Azam Muhammed Şerif 4 mezebimin ne dedi? İza hadis ve, ve mezebim. Hadis sahihse mezebim odur dedi. Bir defa sahih hadis varken müçtehit bile duruyor. Müçtehit nerede lazım? Hadisler fazlaysa din kaç hadis varsa tercihte içtihat devreye girer. Hadis tekse içtihat olur mu? Olmaz. Hadis-i ne diyor? Buhari hadisinininde "Eleyseyd-i hadat, hadat la tusalli ve la tusubu." Hayız olduğu zaman kadın Buhari'dir. Namazda da kılamaz, da tutamaz diyor. Daha sen bu nikmetini abdestliydi de abdestsizdi de kaza edilecekti de edilmeyecekti de namazla kıyaslarda bunlara lüzum var mı? İmam Azam, İmam Şafi bunları yaptı mı bu kıyasları? Niye? Ee, İmam Azam, İmam Şafi deli mi? Müştehit onlar. Sahih hadis olan ve tek kaynak olan bunun hilafına hiçbir rivayet olmadığı noktada içtihata ne gerek var? İçtihata ne gerek var? Ama adam gidiyor orada işte akıla bakarsan böyle yolda kalırsın. Ben diyor namaz kılar demedim, bana iftira ediyorlar. Ve ne dedim? O iftihar dedim. E, onu nasıl dedim? Namaz kılamazı neye göre dedin? Hadiste var. Oruçlu namazı niye demiyorsun? O da hadiste var. Aynı hadiste la tussalli ve la tussum diyor. Bukhari'dir. Sen namaz kılamaz dedin de Orucu nasıl müsaade edebilirsin? Senin buna nasıl yetkin var milleti? Hayz halinde oruç tutturacaksın. Allah haçlısız kalacak. Zaten bir de kan kaybediyor. Zaten bir de kan kaybettiği bir noktada. Vücudunun zayıf ve olduğu bir noktada. İslamiyet buna tutma dediği bir noktada. Sen nesin ya? Çok türedi ya bu araba. Sen kimsin falan laflar falan. Bir de ben yapayım ya. Sen nesin? Kimsin ya sen? Kardeş. İşte sen kimsin denilecek bir adam buldum ben de. Herkes bir şey buluyor ucundan bak. Sen kimsin kardeşim? Müştehid sen gel bakalım. Müştehid olduğunu ispat etmek üzere heyet kurulacak. Ben gece bu anda gördüm diye sabah müştehid olamam. Müştehidim dediğim anda ben öyle alimler çıkar ki seni mahvederler o zaman müştehit söyle kardeşim bir defa müştehit olmadığı nereden belli müştehit olsaydın bu konuda hadis olan konuda iştahat yapmazdır zaten hadis iki tane ise mesela Resulullah Zazem kan aldırdı adres almadan namaza durdu bir de kan aldı adres alıp namaza durdu ihtilaf çıktı mı? iki hadis var mı? işte o zaman ne oldu şafi mezhebinde Kan bozmaz oldu Hanebi mezhebinde kan bozarım. Şimdi müçtehitler burada niye göre bu karara vardılar? Oho, onu incelersek, işte orada bu hadisi rivayet edeni kim? O kimden rivayet etmiş? O kimden rivayet etmiş? Onun efendim hafızası yerinde miymiş? Takvayı miymiş, Ravi'nin durumları, o zaman efendim sorsem bunu mu önce yapmış? Bunu mu önce yapmış? Vefatından evvelki son tatbiki hangisiymiş? O mu onu nesretmiş? Bu mensuk mudur? Ha! İki rivayet olur. İki malzemeden iki görüş ayrı çıkabilir. Ama burada ikinci bir ayet, evet, hayır kadının namaz ve oruç tutacağına, namaz kılacağına dair dört mezette de değil, batı mezet, 72 fırkata yok. 72 fırkada bulamazsın ya. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? İşte zaten onu çıkarmış. Bayraktar bayraklı da dedi ya, 30 kitap yazdım, tefsir yazdım dedi. Hiçbir kitaba bakmadan yazdım dedi. ki dedim. Desele koydurdum dedim. Ya. çünkü neden hiçbir tefsirden kaynak vermeden otuz ya sen desene ki roman yazdım roman yazarsan desteksiz atmaz artık düşünürsün taşınırsın ne uydurabilirsen romana koyabilirsin ama bir ilim olması için hakikat olması için öyle mi değilmişsin ya rabbel alemi ne diyeyim sana ikinci faydadan bile geçeceğim üçe bile gelemedik daha sonra sen ne yapacaksın sekizi be kardeşim sen ne sekizi sen ya? İkide takıldık ya. İkide takıldık ya. Evet. Ben anladım ki diyor nefsin dediğinin tersini yapmakta, Allah'ın itaatına onu alıştırmakta ve nefse karşı gelip Mevla'ya itaat etmekte ne var? Hayır var. Cennet var. Ben de nefsim ne istiyorsa tersini yaptım. Üçüncü fayda neydi? Baktı merkez dünya malı yığıyor. Sonra elini sıkıyor, tutuyor. Düşündüm Rabbim ne buyuruyor? Sizdeki tükenir, bendeki ebedi kalır. Ben de dünyada ne ettim, ne kazandım, çalıştım, gayret ettim, helal mal ile, zaten haram mal ile sadaka kabul olmaz, helal maldan kazandığımı fakirlere dağıttım. Çünkü neden? Ahirete göndereyim ki, temelli kalsın. Geldik dersimize. Çok uzatmayalım. Ama bir fayda okuyalım bari. Bugün de bir faydamız olsun yani dördüncü fayda. İni bazı bazı insanlar gördüm. Zanne <gülüyor> şeref ve izzet arıyor. Nerede arıyor? Fi <fî> kesreti <akvam> e, topluluğunun çoğalmasında, destekçilerinin atmasında ve ensarı yardımcıların atmasında ve aşağı iri kabilesinin kalabalık olmasında şeref ve izzet arıyor. Var mı böyleleri? He? Şeref ve izeti nerede arıyor? sayısının çokluğunda arıyor. Rabbim ve ona aldanıyor. Ve cem akarun bir başkalarını gördüm. Bak şimdi ne onlar da diyorlar ki izzet şeref nedir? Fi kesretilen vali Malım çok olursa, çocuğum çok olursa şerefli bir soy olurum. Para da var, çocuk da var. Fetekarubia. Onlar da onunla gururlanıyorlar, itikale diyorlar. Ve hasibe bazı, bazısı zannediyor en ne o şeref fi bir malinat. İnsanların mallarını gasp etmek de o zulmim, mafyalık yapmak yani. Mafya ayağına takılanlar çok itibarlı oluyorlar memleketlerde. Her zaman vardır yani. Bunlara çok itibar ediliyor. Çalıyor, çırpıyor. Efendim, insanlara zulme, ne kadar zulmederse ne kadar ve sevki dimaim ne kadar kan dökerse falan. Terörist başları bilmem neleri ne oluyor? Lider oluyor yani. Lider bilmem kim. Önder bilmem kim. 35 bin kişinin katili önder olmuş. E, oluyor ya maalesef. Allah şerrinden muhafaza etsin. Adam yani önder ve lider kabul ediliyor. Hiçbir ilmi yok. Hiçbir kültürü yok. Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsız ideolojiden. Papa'ya mektupla müracaat etmiş. Hristiyan olmak istiyorum. Papa bile anlamış bunun ne mal olduğunu da. Hristiyanlar bile kabul etmemişler bunu. Adamın ne dini belli, ne ırkı belli, ne bir şey belli. ırkı da belli değil. O iddiati ırktan da değil. Irkı da karışık. Böyle bir insan önder oluyor. Önder. Milyonlar peçine gidebiliyor. Bütün adamlar izzeti şerefi nerede sana diyor. Ne kadar kalabalık var, ne kadar adamım var, şuyun buyun var. İşte milleti öldürürsem diyor. Kan dökersem şunu yaparsam, köyleri basarsam, onun bunun kafasını koparsam. Çoluğu çocuklar, işte Erzincan katliamı, Başbağlar katliamı falan falan. Milleti sindiririm, korkuturum falan. Öyle terör örgütü kurmuşlar. Ondan sonra ondan şeref kazanmışlar. Şimdi de adama önder diye, sayın diye hitap edilmeye başlanmış. Ama bu adamların geçmişinde hiçbir itibarları yok. Ama itibarı nereden kazanmış? Düşünmüş ki dünyada izzet şeref nerededir? Kıracan, dökeceğin, yakacan, yıkacan, öldüreceğin. Ne kadar adam öldürdün, o kadar zalim olursan o kadar itibarlı olursun zannetmiş. Bir de bakıma da tutturmuş yani. Bir bakıma da tutturmuş. Zahiren öyle gözüküyor. Ama Allah'ın indinde bu, bu mudur yani? Baktım diyor, kimisi izzeti etbağının çokluğunda arıyor. Kimisi izzeti paranın, çocuğun çokluğunda arıyor. Kimisi izzeti milleti kırıp, geçirip, gasp edip, zulmedip, öldürmekte arıyor. Hakikaten öyle. Ve Bir başka tarife daha inanıyor. En izzet ver ifat fi itlafil mal, malı telef etmekte ve israfıyı bol harcamakta ve tebziri saçıp savurmakta. Bir de öyle tipler var. O da şimdiki etrafına hakimiyet kurmak için yani biraz da parası var falan. Ama o paranın çokluğuyla değil. Çünkü para çok olup da cimri olursa o da çok itibarlı. Olmuyor. ki ne yer ne yedirir. Veya yer yedirmez diyorlar. Yedirmezse bana ne? Onun ağlığından diyorlar. Bu sefer ona da çok itibar etmiyorlar. Şimdi bazıları da bunun tersine ne diyor? Saçıp savuruyor. Mesela acayip. Öyleleri de var ki nereye gideceğiz de belli paranın yani. Kimme ne olursa olsun. Bol bana banamat efendim. Saçıyor şeylere. Eee... Ee, düğünlerdekini de bırak canım düğünde yine alan var bu şeyden belki de köpek yiyecek yani şeylere koyuyorlar sabah böyle arkadaşlarıyla yani hava atmak için e, otobüs duraklarına saatin beşinde altısında falan saçmışlar savunmuşlar falan o güzel kim gelirse kapsın falan ve köpek yiyecek belki parayı sen şimdi oraya ne atıyorsun ki parayı adam yok orada yani neyse saçıp savurmakta ne oluyor bir itibar var de diyorlar vay abimiz ya sen ne adamsın Cenni gibçünü görmedik diyorlar. Paraya sapsız sayır, saçıyorsun. Burada izzet şeref oluyor. Ve Ben Allah'ın ayetini düşündüm. Bu izzet şerefi arıyoruz. Arıyor muyuz? İzzetli olmak istiyor muyuz? Şerefli olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Nerede bu? Nereye üye olacağız? Ne yapacağız ya? Ha bunu bir adresini bulalım. Ben de düşündüm innek remekum 'inde Allah Allah katında en keremliniz, en şerefliniz, en değerliniz Haramlardan yine geldik. Haramlardan en çok sakınanız. Kim en çok sakınan haramdan? Bu adamı elini ayağını öp. "Geği en şereflimis sens. Azizimiz sensin." Çünkü Allah indinde en değerliyse bizim indimizde haydi hadi değerli olmalı. Olmalı mı? Oluyor mu? Olmuyor. Adamlar kadar haramlardan sakınıp köşesine çekilse biz o kadar enayi. Mürteci, yobaz, dünyadan haberi yok. Haberleri dinlemez, reklamları bilmez. Ne yapsın ev reklamda 40 tane karının başını bacağını mı seyredecek? Takva adam reklamları seyredecek hal kalmadı ki. Yani reklamlarda her şey var. Efendim, he? diziler mi seyredecek, filmler mi, haberler mi seyredecek? Yani öyle bir durum ki her yerde harama giriyorsun. Ondan adam diyor, bir şeyden haberi yok, dünyadan haberi yok, bunlardan adam olmaz bunlar. Öyle zannediyorlar. Halbuki Mevla diyor, en değerliniz haramdan en çok sakınladınız. Halbuki bizde ne aramamız lazım? Ne kadar haramdan çok sakınıyor? Bir gıybet mevzusu açıyorsun, adam konuşmuyor estağfurullah, seni de konuşturmuyor. Bir dedikodu mevzusu açıyorsun, adam ortak olmuyor, mevzuyu devam ettirmiyor. E bir hakaret başlatıyorsun, adam yine mevzuda yok falan. Sen de bu adamla muhabbet olmaz. <gülüyor> Bozdu. Bütün meclisi bozdu. Bunu bir daha çağırmayın kardeşim. Bunu bir daha çağırmayın yani. Mevzuları bozdu ya. Biz bir gidiyorduk şöyle. Çünkü ben bir atacağım, sen bir atacaksın. Vur abalaya. Birine yüklendik mi hepimiz birden yükleneceğiz. Ya da kavga çıkaracağız. Öbürü onu desteklerse ben de buradan. Şey, ya kavga çıkacak ya da birbirinden fazla kazgı verilmesi lazım. Öyle mi? Meclisin muhabbetin şeyi usulüyle. Ya da diyecek şu adam şöyleymiş o diyecek. Sen daha bilmiyorsun neler var. Aa anlat falan seni. Adam gıybat haramdır arkadaşlar. Estağfurullah dedim. Lan bu ne getirdiniz bu gericiyi ya? Hiç bu zamana kadar böyle konuyu kapatan bir adam görmedim. Yani o zafiyetimiz zaten. Dedik ya zavandikli, Mustafa Efendi'yi niye misal veriyoruz? Elimizde bir adam daha olsa onu vereceğiz yani. Elimizde bir adam daha olsa onu misal vereceğiz. Kaldık orada rahmetli de yani maalesef. Böyle. Takva yok. Takva yok. izzet yok. Şeref yok. Kerem yok. Yok. Nerede? inni wada'tu al şerefi fi taati dinlemeye koydum diyor Allahu Teala. Hadisi kutsi bu ayet değil. Ve ne etlubuna insanlar izzeti şerefi nerede arıyor? Fi babil umara. Liderlerin kapılarında arıyor. Yama arıyor. Fe key nasıl bulacaklar Allah buyuruyor? Bulamazlar. yok orada, Kuzun altında uzak bekliyorsun. Hiçbir liderin kapısında hanım paşanın kapısında izzet yok diyor allah Teala. İzzet bana taattadır. Haramdan sakınacak emirleri tutacaksın yasaklar. Ben zenginliği kanaata koydum. Gönlüm kanaatkar olacak. Bir ekmek var, bir soğan varsa soğan da fazladan. Bir iki seyitim, devam. Harama bulaşma Helalından param var, paynırda al. Reçelde al. Ben bir şey demiyorum ama harama bulaşma noktasında. Ölmüyorsan kanaat ben zenginliği kanaata koydum. Ve nefs bu nafik kesret mal. İnsanlar onu nerede arıyor? Çok malda zenginlik arıyor. Peki efeci nasıl bulacaklar? Bulamazlar. Filcu, ben ilmi açlığa koydum. He? Tamam çok aç olup da gözün görmeyecek kadar da değil. Ama çok yemekle kimse alim olmamış. Ve nefs bu ne? İnsanlar ilmi nerede arıyor? Fitteşen boyu. Karnını doyurmakta arıyor. Yeni yiyeceğim. Çayımı, şuyu mu ondan sonra ilme çalışacağım. E zaten o sonra uykun gelecek. Çünkü o kadar yedim mi çayını, çorbanı içtin mi uykun gelecek kardeşim. Daha ilim kalmaz ki. Değil mi? Fikir veci nasıl bulacaklar? Ya biz Rize'ye gittiğimizde okuma. Nerede bir çorba bulduk? Oh. Bir eğitim peynir. Oh. Burada babamızın evinde fazla vardı. Kat kat fazla vardı. Ama ilim gurbettedir dedik. Ne yapalım burada babasının evinde kimse bir şey olmamış. Gittik oralara çocukken. E çok yemek de çok bulamatalı Allah razı olsun. Hocam eliyle yapardı yedirdi şey. Anladım ama o andaki talebenin genel durumu itibariyle bu imkanlar yoktu. Ama sonradan imkanlar arttı. Ama seviyeler ne oldu? De işte ilim diye bütün medreseler hakkında konuşuyorum. Eski açlık, kıtlık, fakirlik doğudan batısına bütün medreselerdeki o zor zamanlarda yetişen olama, şimdiki bu bolluk içinde yetişiyor mu? Şmıyor. Nasıl bulacaklar var diyorum evla? Onun için bir madde bir madde daha var da unutmuş olabilirim. Vezet var, zenginlik var. Ondan sonra ilim var. Evet. Yani yerinde arayan bulacak. Yerinde arayan. Yoksa kürtün altında buzak arayan bulamayacak. Onun için izzeti şerefi nerede arayacak? Taatta arayacak, ibadette arayacak, takvada arayacak. İzzet takva iledir. Ne demek? Haramlardan sakınmak iledir. Efendim şüpheli de olsa şüpheliyi terk edip şüphesize geçmek iledir. Mücerret Mevlasına hizmet iledir. Evet. Ne yapmayacak? Oturmayacağı yeri bina etmeyecek. Ne yapmayacak? Yemeyeceği kadar şeyleri... Giyemeyecek efendim diye giymeyeceği şeyleri ya yani ömrün yetmez giyme Ne alıyorsun? Yığıyorsun. Yığmayacak efendim ayrılacağını bildiği dünyaya itibar etmeyecek Mevla'dan gayrisine bir nefes bile. Oho! Bir nefes bile meyletmeyecek. Çünkü neden? Gerçek Mevla'dan gayrine bir nefes versen zarar olur. Böyle yaparsa adam ne olur. Sıttık olur Sıddıklardan olur. Sadığı da geçer. Evet. Evliyaullah vasiyet etmişler. Arkadaşlarına tavsiye etmişler. Demişler ki evladım, ihvanım ben sizi Allah için seviyorum. Ama size allah Teala'nın vasiyetiyle vasiyet ediyorum. Bütün peygamberlere, bütün velilere, bütün dostlara, bütün kullara kendisine en ziyade yaklaştıran, kendi katında en büyük dereceyi kazandıran en büyük makamı tavsiye ediyorum. Allah katında kulu için daha faziletli, daha hizzetli şerefli makam yok. Nedir o nasihat? Efendim, bana nasihat, hocam, bize bir nasihat et. Yani gidiyoruz bazı yerlerde, işte konuşuyoruz, bize bir nasihat et. E ne nasihat edeceğiz? İşte bunu belleyelim, bundan sonra bunu yapalım. Ve le gad lesayinellezîn yedir kitâbe min kablikum ve Sizden önce kitap verdiklerimize de, size de, kesinlikle vasiyet ettik, farz ettik, emrettik. Neyi vasiyet ettik? Enitteullah, Allah'tan sakının. Allah korkulacak bir zat değil yani şahsından, zatından. Ne demek bu? Haramlarından sakın. Şu yasakları bıraksak otomatik evliya oluyorsun zaten. Fazla amel meselesi de şartı yok. Çünkü namazı terk etmem zekat farz, terk ettiğim haram oluyor. Haramdan sakınmak için zekatını veriyorsun. Hepsini buna göre kıyas edersen bundan sonra inşallah Takvanın bir zahiri var, bir batını var. Hakkı var, hakikati var. Takvaya tam ulaşan ebedi saltanata ulaşmış. Ebedi mülke ulaşmış. Ama biz bari, bari görünen tarafını alalım, görünen. Bir de görünmeyen meseleler var ki işte Allah dostanını, evliya Allah'ın kalplerini koruma meselesi, düşüncelerini hesaba katma meselesi. Onlar biraz zor işler. Yani Muhtinara Hazretleri ne diyor? Herkes yaptığı zaman işte günlük yaptığı günahlarını bir düşünsün istiğfar etsin nime ibadetlerini düşünsün hamdesin. İşte, işte 33 sübhan 30, 30 34 Allah' Ekber yatarken okunacak Onun sırrını anlatıyor falan ama mukin Arabi ne diyor kardeştes Allah şeru, ben diyor bugün işte e, sabahtan e, bu yatağa yatana kadar neler düşündüm onları da hesap edebiliyorum ya Mübarek adam sen şimdi ne mübarek adamsın ki neler düşündüğünü de hesap edebiliyorsun. Bizim kalbimize bir dakikada gelip geçenin, bir saatte aklımızdan gelip geçenin, yani bilgisayar çıktısı buradan nereye kadar gider? Böyle bir fırıldak gibi bir kalbimiz şeyimiz var. Ama hiç olmazsa, elimiz, gözümüz, dilimiz zahiren takvayı muhafaza edelim. Allah hakikatini erdirecek inşallah. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hz. Muazza tavsiyeleri burada rivayet ediliyor ki, ey mak ben seni seviyorum. Sana ne tavsiye ediyorum? Bitek vallahi Allah'tan sakınasın. Yani haramlardan çekinesin. Vesutkil hadis. Hep doğru konuşasın. Velvafa bi ahdi. Söz verdiğin sözünde durasın. Ve emaneti. Bir şey sana emanet edildi, bir görev tevdi edildi, hakkını veresin, hainlik etmesin. Ve terkil khiyareti. Hainliği terk edesin. Hainlik ne demek? Emanetin, güvenilirliğin zıttı hainlik. Mala emanet edildi hainlik etmiş olabilirsin. Namus emanet edildi haşa. Allah muhafaza hainlik etme tehlikem var. Adamın bir sırrı var. O sırrını ifşa ettin. O sır da emanettir. Allah muhafaza. Orada da hainlik ettin. Birçok hainliğin çeşitleri var. vahifz civar. Komşulu muhafaza desin. Komşuluk aklıma rahat edesin. Komşu komşudan çok sorulacak. Aman o işte de milleti Kokunla bile ne diyor? Tencerenin kokusuyla bile komşuna eziyet etmeyesin diyor. Hadi şerifte. Sen şimdi her gün hamsi balığı pişirirsen Arnavut yandaki komşuyu deli edersin yani. Yani adam hamsiyi sevmez ki herkes ya. O sonra yemeyen içini yemeyen sevmez ki. Adam da sevse bile o gün yoksa onda rahatsız olur. Nasıl olacak ya? Bilmiyorum ki. Evliya Allah'tan olsa işte bunlar belki de yani adam kokusu çıkan bir şey yemez yani senelerce. Neden ki komşuya? Mesela yani çünkü Evliyaullah'ın işlerini söylüyorum. Burada haram mekruhtan bahsetmiyorum ama size de zaten ne dedik? Evliya olabilirsiniz ama o kadar ince gitmek zorunda değilsiniz. Bari genel haramlardan. Rahmetil yetim. Yetime çok acıyasın. Babasız yetimlere. Velinil kelam. insanlarla yumuşak konuşasın. Öyle vur, kır Kötü konuşmayasın. Ve bezli selam, selamı yalasın. Tanıdığına tanımadığına selamun aleyküm ve selam. Evet. Ama tabi ki e, baktığın İslam alametleri yok üzerinde selam vermek lüzum etmez. İslam alametleri yok. Ve hüznül ameli, güzel ameller işleyesin. Ve kasrül emeli beklentilerini kısa tutasın. Bugün öleceğim, yarın öleceğim. Zaten kabir beni bekliyor. Dünyam bitti, ömrüm bitti, celem yanaştı. Dolayısıyla uzun hesaplara lüzum yok diye düşüdesin. Ve lüzüm iman, iman zaten senin ayrılmaz vasfın olsun ve tefekkühi bil Kur'an, Kur'anı iyi okumaya, iyi anlamaya, iyi tefsirini efendim çevirmeye, Kur'an hakkında ince ilimlere kavuşmaya gayret edesi. Hazreti Muaz zaten 30 küstür yaşlarında falan şey yaptı. Tağında ve va'da büyük şehit oldu, Ammaz Tahun'unda. Yani sahabe-i kiram hep böyle ahde vefa üzere değiştirmeden, bozmadan gittiler. Allah bize de Celle Celaluhu, ayaklarımız kaymadan, ehli sünnetten ayrılmadan, vefasızlık yapmadan, hainliğe düşmeden, büyüklerimize, ulemamıza, evliyamıza karşı Haklarını, hatlerini muhafaza Allah'ın nasip eylesin Allah'ım amin Ya Rabbi mübarek Cuma gece zürmetine Ya Rabbel takva. Baktım ki takvadan değerli bir şey yok Fazla parası var Allah'ın de değeri yok Fazla çocuğu var Allah'ın de şerefi yok Fazla gücü var herkes Korkmuş ondan, korkudan sayıyor Korkudan ona itibar ediyorlar Sevgiden değil, o da Allah'ın de şerefi yok Baktım olmaz ancak haramlardan sakınma yolu seçtim ve takatünlü Kur'anı hakku sadiku. inandım? Şuna inandım ki Kur'anın verdiği haber hak'tır ve gerçek'tir ve doğrudur. Doğru. İnsanların inançları hareketleri beni alakadar etmez. Lazanüm ve ee, husbanüm ve zanüm milletin düşünceleri ve husbanüm tahminleri Efendim, Şu şöyle olursam aziz olurum, şöyle olursam itibarlı olurum. Kulluğa batılun, hepsi boştur, zailun faydasızdır, elden çıkacaktır. Dedim, takvayı tercih ettim. Ey Allah'ım sen de bize takvayı tercih etmeyi müyesser eyle. Amin. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin. Evet. Burada size birkaç ilan söylüyorum kısaca. Ondan sonra dua diyoruz hemen inşallah. Yukarıda maligur tabelesi olan dükkan bizim dükkanımız. Eski derneğin yeri. Lale Gül'le ilgili dükkan denilen yer neresi? Söylüyoruz söylüyoruz yine şaşırtıyorsunuz ya. Lale Gül tabalası olan yer eski derneğin yeri değil de eski derneğin yeri olan şimdi ne oldu? Dernek değil Lale Gül oldu. Orası bizim dükkanımız diye soruyorlar. Efendim bunlara uyarıyorlar. Geçen de uyardık mesela. Sonra bize bir cevap yazmışlar. Demişler ki yani hocanın ağzından çıkmamız bile bizim için şereftir falan falan. Niye ne diyorlar? Çünkü altta da para topluyor olamış meğer, ben onu bilmiyordum, bize destek olun, o da çıktı şimdi, adamları arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz ya, bulduk, nereden bulduk? Hesap numaralarında, banka hesap numarasına adam çıktı, adamı bulmuşlar, İsmail Adan arkadaşlar, nereden buldunuz beni falan, ya sen Müslüman adamsın, bu kadar sohbet yayınlıyorsun, nereden buldunuz beni diye niye paçaların tutuştu, bak ben böyle ortada duruyorum, ediyorum beni yakalıyorlar, içeri atıyorlar, çıkarıyorlar, bir daha atıyorlar, çıkarıyorlar, bir daha atıyorlar. Ben bak, elle tutulan, gözle görülen bir varlığım. Gel bak, hayal değilim ben. Ben hayal değilim. Konuştuğun lafın arkasında duracaksın Böyle site kur, siteden yayın yap, milleti bir gemiye bindir, nerede indireceğim belli değil. Nerede indireceğim? belli değil. Sorun var. Biz bu soruna dikkat çek. Şimdi efendim, kardeşlerim, İsmail Ağa Vakfı, benim zaten şahsım diyelim. Efendi orada marifet, derneği. Bütün bunlar birlikte inşallah bir yazı hazırlanır. Üçümüzde birlikte yani ben zaten bir şey değilim. Bunu birlikte yazıda yakında ilan edecek. Her sitede resmi sitelerimiz bildirilecek. Bunların dışındaki sitelerde çıkanlar bize alakadar etmez. Şimdi Hoca Efendi sen niye bunlarla uğraşıyorsun? Adam sohbet veriyor, şu veriyor, bu veriyor diyorsun. Ama Adam araya yorum katıyor. Adam para topluyor. Şimdi böyle yerler var, hak olan yerler para bulamıyor, yemek bulamıyor. En net dışı fırkalar İsmail işte Han'ın içinden çıkmış. Efendim, adam dört triliyorum fabrikaya almış şimdi. Orayı kurs yapacağım, bilmem ne yapacağım. Fakat Efendi Hazretleri'nin reddettiği bir kurum. E şimdi dolayısıyla bunlar e, böyle şeyleri kuruyorlar siteleri. Arkasından Cübbel Hoca'nın sohbeti, Metin Hoca'nın sohbeti falan diyerek halkın gözüne Giriyorlar, ondan sonra aşağısında da iş nereye geliyor? Kırlıçın yeterek kafıyla mangır, paraya dönüyor. Ben bu kadar senedir kendi cebimden vererek bu siteleri çalıştırdım, bir kimseden bir kuruş almadım, kendi karım olsun. Hem sohbeti bedava yapıyorum, hizmeti tebliğ de bedava yapalım dedim. Para olmadan bu kadar güçlü siteleri, yani masraflı siteleri çalıştırdım ve para almadım sitelerimle ilgili. Ama sen kalkıyorsun, efendim bize destek olun. O zaman ne oluyor? Daha senin kitaplarını. Al bedava koyacaklarmış oraya. Beni kitapları koyacak oraya. ne olacak millete bedava oku. E bedava oku aşağıda para desteği istiyorsun. Hesap numarası veriyorsun. E peki sen bu insanların tehlif hakkını efendim orada izinsiz alıp da e, oku buradan parayı yatırın bana deme hakkım var mı? Bu hırsızlıktır. Dolayısıyla benim zaten maddi şeylerden şeyim yok. Ben de, bana geliyor adam Allah rızası için senin sohbetini çoğalttım dağıttım eskiden. Şimdi internet çıktı çok çoğaltma dağıtma pek lüzum kalmıyor o zamanlar biliyorsunuz yani. Ben ne diyordum? Allah rızası için bin tane daha tane Bana da bir kuruş verme. Bana ne? Ben hepsini helal etmişim. Ama tabi para için yapıyorsan o ayrı bir şey. O zaman bir izin alman lazım yani. Para için yapıyorsan izin alman lazım. Ama para için yapıyorum diyen de olmadı. Yapan oldu hırsızlığına yapan oldu. Ama gelip de bir izin bizim alan olmadı. Ama Allah için dağıtan çok oldu. Allah'ın var razı olsun. Benim derdim o. Şimdi nedir mesele? Dört tane tehlike var. 3-4 sayabilirsin. Bu resmi sitelerimizi ilan edeceğiz. Bunların dışındakilere itibar edilmemesini rica edeceğiz. Yani hem İsmail adına, hem şahsım adına, hem Efendi Hazreti oradan çıkan haberler adına. Çünkü neden? Birinci tehlike. Şimdi siyasi mesajlar, içerikli mesajlar yarın bir gün verilse, Merhaba. ileri geri mesajlar verilse, Efendi Hazretlerine uyan uymayan mesajlar yarın bir gün bir yerde verilse, bunu şimdi İsmail e adına diye millet ne yapacak? şüpheye düşecek. Dolayısıyla e, resmisteler belli bir şey denecekse orada denir. Denmiyorsa öbür taraflarda dedikodu düzenleri geçmez. Bu birincisi. Birinci tehlike. İkinci tehlike para toplama işi. Şey, adam kalkıyor aşağıdan gidecek. Kim orada hesap numarası istiyor. kimide diyor ki işte o çistenin sahipleriyiz. Biz efendim Cübbeli Hoca'ya da hizmet ediyoruz. Metin Hoca'ya hizmet ediyoruz. Hepsinin sohbetlerini biz yayıyoruz. Bütün hizmetleri biz yiyoruz. para topluyor. E devamlı bize şikayet geliyor. Kim bunlar? Adama arıyorsun adam yok. İkinci tehlike. Anladınız? Üçüncü tehlike. Fetva. Bunlara yazan, bizi zannediyor. Hocam diye yazıyor. Cevabı da bu. Benim adım Ahmet'in hocandan neyse. Kimse hoca, hoca adına cevap veriyor oraya. Çünkü biz e, tweetleri, bilmem neler, mesajları okuyoruz. Bu yer siteler, hocam diye soru soruyor insanlar. Bu da oraya ben hoca değildim, sarı yolda buldum demiyor. Diyor ki, çağızdır veya çağızdır diyor. Senin yetişkin var mı çağızdır veya değildir demezsin. Nasıl yapabiliyorsun? Bu sıkıntı da olacak. Bizim fıkıh eğitimiz, şimdi bana soruyorlar, işte, kaprisin yeni projesi var, yok şurada şu var, fetva sen ver. Yahu kardeşim eskisinde ben müdahil oldum. Hastanedeyken, bile Hüsamettin Vanlı Hoca'yı çağırdık, Ali Uluz Hoca geldi, ben hastanedeydim dedi, bölgedeydim, Volkan Hoca orada şahit. Fetvaları anlamak için oturuyorduk, hocalarla konuşuyorduk, ediyorduk falan. Ben, e şimdi yeni bir projeler çıkar. Ben bu işten ayrılmışım yani. Adam bizden uzak olmuş. E şimdi ben bunun fetvasının içini bilebilir miyim? He mi? O zaman şimdi bana niye soruyorsun? Ha fetva heyeti veya başka meseleler çıkıyor şimdi. Dolu mesele çıkıyor. Güncel çıkıyor, gündemle ilgili çıkıyor. Şudur budur. Biri fıkıhçılarımız İsmail Afık heyetidir. Hüsamettin Yalçın hoca başka. Fatih Kalender hoca, Abdullah Dönmez hoca, Emin Ali hoca. Bu dördün hep bir fıkıh etişi olmuş. Efendi Hazretlerimizin izin verdiği bunlar. Herkesin şah. Bu heyete sorulur. Buradan çıkan fetva bizce tamamdır. E, İşbu ala da aynı heyetlen fetvasını veriyor. Efendimiz Hazretleri oradan da marifetle de neydi bu hocalarımıza yazdırıyor dergilerinde. Biz de doğal şeyle bizim iş aramızda ne var? Bir bütünlük var. Ama sen bizim fıkıh heyetliğine alakası olmayan bir siteye internete yazıyorsun hocam diye oradan sana yazıyor bir cevap caiz diye değil diye e bunun sorumluluğunu biz alamayız mecburuz biz diyeceğiz ki biz şunlarda mı resmî isterimiz bunlardır bunun dışındakiler sizi nereye götürür biz bilemeyiz ki kardeşim ben internet açmayı bile bilmiyorum nasıl bileyim ya üçüncü tehlike doğru mu bu tehlikeler e değilse söyleyin dördüncü tehlike e kadın kız meselesi. Bazı sitelerden duydum. Kadınlardan, kızlardan mesaj geliyor, şu geliyor, bu geliyor, dua geliyor, selam geliyor. Ondan sonra telefon irtibatına geçiriyor. Ondan sonra kadınla, kızla efendim icabında o kişi kimse bilmiyoruz kim evet. Bu site için demiyorum. Bu site için bana bir şey bilirim ben. Ama bir site var. Bu sitenizle e, ilgilenen arkadaş sakallı, cübde adam ama kadına kıza efendim, yanlış yanlış konuşma yapıyor. E bunu arıyor radyoyu Radyo diyorlar ki bu adam bana böyle bir terbiyesizlik yaptı. E birkaç tane de tevatür halinde haberler gelince e, ne yapacağız biz? Yani o kadın kız hocam diye arıyor. Bir derdini tüm etme arıyor. Bir e, cinlendim diyor. Şunu diyor. Teleşa düşmüş. Kocasının arası bozuk. Yani o kendi derdine düşmüş zavallı. E sen bunun zararlılığını istismar edip telefonda lavbali konuşursan, şerata muhayir şekilde konuşursan e bunu biz nasıl ben bunları önleyeceğim? Onun için bizim kurumlarımız, resmî müşterilerimiz bellidir. E zaten benim sohbetim dolu orada. Dinleyeceksen beni benden dinle. Beni benden dinle. Ben parayla yapmıyorum ki zaten. Ne uzuma başka yere. Peđa. Ha burada başka işler çevirenler, başka niyetler taşıya bilirler. Bundan dolayıdır ki. E ben Metin Hoca'nın sohbeti sen isteyen de yok. Tolga Hoca'nın sohbeti seni isteyen de yok. İsmaila site açmış, sohbet şimdi. İsmaila.sohbet mi ne bilmiyorum tam adını. İsmaila.sohbet.com olabilir. Bütün Hoca Efendi'nin ne koyacaklar oraya? Resmi adres tamamen dinle. Tabii ki Metin Hoca'yı da görerek dinlemek istersin. Allah selamet versin Hoca kardeşimiz. Yani bunları senin isteme hakkın var. Ama buradan da ne yapmamamız lazım? Başka yerleri açık kapı bırakmamak için arkadaşlara dedim ki o zaman ben kendi sistemde ancak benim zaten dolmuş ee, bin tane mesele var benim de çok kalabalık sohbet var e siz de o zaman resmi sitelerde hoca efendilerin de sohbetlerini koyun bazı cemaat e, görerek seyretmek istiyor hocalarımızı dolgundur yani onlarda inşallah onu yapıyorlar çünkü ben de dedim ki neden e şimdi adamları ne yapmayalım sağa sola yanlış adreslere muhteşf bırakmayalım yapın bunu o zaman ben ben kendimi ancak yapabiliyorum benim çünkü çok sohbetim var binlerce olduğu için benimki şişti gitti ben baş edemiyorum maddi manevi, ben kendim karşılıyorum. Ama diğerlerinde siz yapın tamam dediler. İşte İsmaila sohbet hatta herhalde açılmış. Benim sohbetlerine koyacaklarmış. Diğer hocaefendiler tabii ki koysunlar. Bu kadar efendi yetiştirdiği hocaefendi kardeşlerimizin. Allah sallamına atasın Allah. Mezarlardan muhabbet etsin. Ya sadece bizim kapıyı da konuşmayalım. E ben radyalda sadece bizim ihvan olma şartı da yok değil mi? Tahir Büyükürükçü Hocaefendi, onun oğlu Abdurrahman Büyükürükçü Hocaefendi gibi isimler de konuşuyor değil mi? Fayda yok mu? E var. Adam elinde tuttuktan sonra illa tarikat su bu da şart değil. Tarikat su bu da uygun değil. Çünkü tarikat ilimlerinde kendi kolundan al, yolundan alırsın. Şeriat ilimlerinde hoca efendilerden istifade edebilirsin sünnet olmak kaydıyla. Bu da ayrı bir konu. Bunda böyle söylemiş olalım. Onun için bunda ne yok? Bizim geçen hafta yaptığımız ilanlarda bir nefsani bir şey. He? Yok benim param azalıyor. Reyim azalıyor, nefsani itibarı azalıyor. Benim bir derdim var mı bunlardan? Hiçbir derdim yok. hiç derdim yok. Ama nereye gidiyoruz? Cemaat nereye yönlendiriliyor? Yarın bu gibi insanlar itibar sağlayıp adam mı tanımıyoruz? Ha adam tanınsa gerçek. Baksak o cevaplar tanıyanın şahidin kim? Senin tanıyanın kim? Hani senin hakkında bize kefil olacak, vekil olacak ben şu odasında senedir Bu cemaattayım niyetim iyidir. Ha o zaman anlayalım bir şey. E, yoksun ortada. Ortada yoksun. Onun için bu uyarıyı yaptık. Yoksa onlar hakkında bir kasıtlı bir efendim, para işini ben sonra duydum. Yani bizi destekleyin demişler. Onlara para veren olmuşum. Onu bilmem de yani. Ama o sonradan çıkınca oradan da ulaşmışlar. bu uyarık olacağız. Bu sorunlar Bunu söylüyoruz. Edelim. Son çıkan kitaplar Erbain İdrisi'ye eee bitmiyor mübarek. Yine başka kitaplar buluyor. Yani onu ilaveleri bitmeyecek ya. <gülüyor> ne kadar kitaplarda varmış o beğer. onun ondaki faziletler, ondaki ilimler Allah... yani o için İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 ismi şerif. İdris Aleyhisselam'a kavmi büyü yapmış. Çok kuvvetli bir sihir yapmış. İdris Aleyhisselam tanınamayacak hale gelmiş. Ve Mevla'ya şikayet edince Mevla Teala bu isimleri ona indirmiş. Bu isimleri okuduğu için de dördüncü kat semaya Mevla nur etti. biliyorsunuz Kur'an kelimde de sabittir. Ola ne o, o. mekanen ya İdris Aleyhisselam kavminin sihirlerinden, büyülerinden, şerlerinden bu ismi şeriflerle kurtulmuş zaten. Bunu da yeni gördüm İbni Abid'in kitabında. Yani onun ya yazdığım bir şey değil. Onu da yeni gördüm. Dolu şey görüyorum devamlı gece gündüz okursa. E, yani görüyorum ama Erbain İdrisiye'deki azamet, kuvvet ve çabuk tesir ve İsm-i Azam kuvveti hiçbirinde yok. Yani bütün o evliya bunu özellikle cuma günleri. Kutul Kulübde bu talib Mekke Hazretleri İmam Gazali'nin de kaynak verdiği kitap. Evliyanın reislerinden. O da cuma günleri okuması. En azından haftada bir cuma tümü. Kitabı biliyorsunuz. Başlarında tümünü yazdık. O tümünü bir de peşine duas da var. E, cuma günleri olsun bir kere olsun okuyan ehlinden sayılır diyor. Yani bunu cuma virklerine koymuş. Yarın da cumadır. Rabbim onlara Allah'a Ondan sonra döndüm. Çok faziletli salatü selamlar. O çok faziletli salatü selamları anlatamadım hala. Onda çok ders yaptım ama Onda giyilimler, ondaki faziletli salavat-ı şerifeler. Eşsiz bir eser. Korumalar. Husun-i Meniyah size mesela. Onun 157. sayfasında Korumuş kaleler. Orada öyle bir korumalar ve muhafazalar var ki inse arada sana bir şey olmaz. Gök yere inse arada sana bir şey olmaz. O kadar ayet fadislerden toplanmış Ahmet Bin İdris Hazretleri. Bu şefaatle aileylesin. eylesin. Bu buralar faizli muameleler. Bunlar yeni çıkanlardır. Okuyalım, okutalım. Faizli muamelelerde de bütün detayıyla efendim faiz belasından kurtulmanın yolları, haramdan şüphelerden sakınmanın yolları çünkü sen bana kredi kartı soruyorsun. Ben sana caiz değil diye tek kelime veremem. Altın hesabı savuyorsun, caizdir, değildir diyemem. Finans kurumundan araba aldıracağım diyorsun, caizdir, değildir diyemem tek taraflı, niçin? Şartları var. Bu şartlara uyanları var, uymayanları var. Onun için kitap yazmak zorunda kaldık. Anladın mı? Sen bu şartlarla alıyorsan, yapıyorsan caiz. Öbür türlü haram, faiz. İsterse finans kurumunda da olsa. Bu şartlara uymuyorsa haram. Şartları yazdık. Matta matta yazdık. Değil mi? Altın hesabını öyle televizyonda anlattık saatler. Ama bunlar unutulduğu için kitaba yazıldı. Bundan dolayıdır ki ilmihal nedir? Her müslahına farz. Kredi kartı kullanan var mı içinizde? He? Onun kredi kartı konusunu okuması farz. Ne farz? İlmihal nedir? Haç farz değilse adama haç bahsini bilmesi farz değildir. Hac farz oldukta gideceği anda hac bahsini bilmesi farzdır. Kredi kartı kullananın kredi kartı konusunu bilmesi farzdır. Çünkü caiz olan olmayan konusu var. Şartları var. Orada yazmışız kaç sayfa. Altın hesabına para yatıracağım. Benim altın hesabım yoksa para yatırmıyorsam bana farz değil. Ama altın hesabına para yatıran adamın onu okuması farzdır. Ne şartla harama girer ne şartla girer. Borsa. Borsa hiç okuma. Hiç caiz değil. <gülüyor> caiz olacak tarafı olmayınca da ama yine de biz borsanın bütün detayını yazdık. Anladın? Ee, o zaman leasing. Caiz olanı nedir, olmayan nedir? Ondan sonra efendim sigorta. Hangi kısmı caiz, hangi kısmı caiz Kasko. Hangi kısmı caiz, hangi kısmı caiz değil? Ne, neye ne neye göreceğiz? Gibi sigorta özellikle herkesin başındaki bir konu. Bunlar detaylı şekilde yazılmış bu kitapta. Kaç yüz sayfaya. Ben sana bunu şimdi caizdir değildir. Nasıl diyeceğim bu detayları demeden? Onun için ilmi hal farzdır. Bu işlerle ilgili alakalı olanların da bunları bilmeleri farzdır. E, bu hususta da pek böyle bir kitap durmadım. Yani bu konuları tek tek madde madde yazdık. Allah Teala Allah'a farz olasın. Amin. Evet Süleyman Kuku Ocavendi El-i el Sünnet alimi el Sünnet yazarlarından Hanıla vefat etmiş. Allah Teala rahmet eylesin. Kabilin kavruyu eylesin. Derecesine ahmet eylesin. Ee, Hacı annemizin ruhuna bir kelime-i Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en ne muhammed. Abdu ve Resulü. <gülüyor> la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah Fikulli lemhetim ve nefesin Adede mâvşâhû Allah'ım ya Rabbi Allah hediyeledik İsa'lı ol'a Amin. Amin Halılarımız yapıldı, bu halıları bir yerden tanıdınız mı? Bizi'yi evet, ödürdüm evet, evet, evet. He? Aç yasam hocam Aç yasam Oraya yapan firma Mekke'deki, Medine'deki halıları yapan firmaya nasip oldu Firavu'ya abi. Gaziantep'e gitmiştim bir iki gün Mehmet Emine Hoca Efendi Hazretleri'nin ziyareti, kabr-i şerifini Onunla niyet gitti. Mesela niyetim odur yani de. Orada bir iki gün kalmıştım. Orada gittim işte halıcıya. Orada bir sohbet yani toplantılar ettiler. Fena'yla halı. Kendine teşekkür ediyoruz. Hediye yaptılar. Allah razı olsun. Efendim işleri vazgitsin. Helal'la merzuk olsunlar. Haramdan şüpheden beri olsunlar. Ha bak. Getir camiye bir halı ser. Ben de sana basayım duayı. Öyle bir şey yapmıyor işler. Ben kendime para istemiyorum. Ama kalınlar eskimişti. Adam yapmış aldı. Ne yapacağım? Şimdi dua edeceğim ben Ne yapayım? paramı vereyim Adam param da geçmiyor. Biz de para istemeyiz. Seçtiği yerini o sırta seçtiği şeyi de yapın dedim. On da zannedersem yapmışlar. Metçeği de yap, Onlar göndermiş. Kabe mallan da onlar yapmış. Medine de onlar yapmış. Ben dedim Ravza şeyi yeşil olsun. He? Hayvanı bağır olsun inşallah. İbadetli eskitim. Siz de ne Amin. He, çok gelirseniz eskidirsiniz. Beğenene kadar az gelirseniz eskimez bunlar. Ben mı? Evet. Ben kaldırıldığını duymadım. Videolar saçı Şerif'i mi diyorsun? Niye kaldırıldı? Bir telefon et. Bir sorsun yani cevabını ver. Bak gitmiyorlar yoksa. Saçlı Şerif'in şeyini. Ben kaldırıldı bilmiyorum. Ama bunları so haber edin bana. Evet ziyaret e etmek dolu var. Değil mi? Cuma gezi seyretsen. Rabıta üzere. Efendim sallallahu aleyhi Çok önemli yani. Biz elimizle direkt bir nasip oldu. Tabii bize müsaade etti. Herkes etmedi. resmi de çektirmediler. Yani orada bir iki kişiye müsaade ettiler. Yani elimizi diyerek elhamdülü ettik. Ama inşallah duanızı bekliyoruz. Şimdi dilekçe şey yazıyorum. O dilekçeyle inşallah bize uzayan şimdi yeni dergi hazırladım, yeni dergi çıkacak onda resimleri koydum. Uzadığı görülüyor orada. İki ayrılmış böyle. İki resimde de, iki saç şerifte de kesinlikle uzadığı ince tellerin böyle uzadığı görülüyor. O görüyor zaten onlar her sene öyle bir zaten, uzayanı. Ve bu sefer bize nasıl bağırıyor inşallah. Öyle olursa inşallah suyumuz balde. Maktı manevi şifa. Sitede de YouTube'da da var, kaldırılmamış. Facebook'ta da, site de, YouTube'da var diyorlar. Kaldırılmasın inşallah. Ha belki bir hizmet edip tayin yapacak varsa bilmiyorum ama öyle bir şey duymadım yani. Kaldırılmamış diye. Biliyorum. İnşallahurrahman. Nal-i Şerif son adetleri kalmış. Geçen de saydım. Dünya kadar faziletlerini saydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nal-i Şerif'i her zaman yapılmaz edilmez. Son kalanlardan da istifade edilebilir. Nal-i Şerif'li inşallah sarık da olabiliyor, kadınlar başına dolama yapıyor, namaz da kılabiliyor. Onlar çarşambadaki dükkanı... Bu yüzükler, da ne yazıyor? يَا نَكِيَمْ مِنْ كُلِّ جَوْرِنْ لَمِيَرْ بَوَلَمْ مُخَالِطُ فَحَلَوْ يَا Allah'ımızın zulümden uzak olduğu, işlerine zulüm karıştırmadığına dair, arınmış olduğuna dair, nakı اسْم şerifiyle şerifi bu yüzüklerde yazılmış, akit taşı üzerinde. Bunu üzerinde devamlı taşıyan Allah'ın izniyle ne görmez? Belalar görme, Belalardan koruyucu olur. Birisine hediye ettim bir tane geçen. Meşhur da biri çok. Adam telefonda hayatım değişti diyor. Bütün belalar kalktı diyor. İşlerim bir açıldı. Beladan başım kalkmıyordu diyor. Yani tabii dua diyor. Ama bu Allah'ın ismini tesir eder. Allah'ın ismi şerifini eder. Bir de bunların yazılmaları var. Erbahen İdris'e de Kefene yazılmasından tut. Efendim... Mesela diyor adam bozuk bardağında olsa bu İsm-i Şerif'in hürmetine azap görmez kabrinde diyor. İsm-i Şerif'in hürmetine. Çığamaz e, dediği rivayetlerde var. Bakın kitaba. Hazırlanmak lazım. Ben de şimdi karambola gideceğim, birden öleceğim. Telaştan şey kefenizi zemzemle yıkamak lazım. Üzerine bu yazıları hazırlamak lazım. Ebenin İmla Enzenliğe'li topraklarını hazırlamak lazım. Telaştan gömüyorlar, gidiyorlar yani. Mesela bunlar tasavvufta var. Bu İsm-i Şerif'lerle amel. Sonra e, soruyorlar. Ee, ...misk bulamıyoruz... ...ben size... ...ut getirdim... Ee, ...onun da faydalarını yazacağım... ...bu ayki dergide biraz yazdım yani... ...şeyinde... ...onu da ikiye böleceğiz pahalı diye... ...herkes istifade edemiyor... ...ondan dolayı onu da e, yarıya indirilebilir... ...o yarıya indirilebilir... ...onun burun civarına... ...soruyorlar... ...efendim burun civarı tahriş olursa... Çirer, ...elinden buruna çeker bir zaman... Beyni uyardığı için Allah'ın izniyle hadis-i şerifte bu kadar yedi şifa ve yediden de fazla bütün tıkanıklılığa ve sıkıntıya şifa inşallah. Bu kadar hadis-i şerif ve cennetten indiği sahabettir odun. Ama onu da yarıya indirilecek. Yani isteyen bir alır, sen yar daha da yar alsın. Ama bir sene yeter. Nasıl bir sene yeter? İşte benim usulde. gösterecek. çek. <gülüyor> amca dedi Ya hocam dedi Bir rahat sürmüyorsun bana ya der. Ya dedim bu çok pahalı bu bu ara kadar nasıl fazla diye şöyle bir çekerdim. E şimdi ben aile de sıvı yamam ki kardeşim. Parayla baş olmuyor. Bizde bedava bize de hediye gelmiyor. E şimdi az bir şey sürersin az. Burnunun şurasına sürersen o zaten çeker. Ama sonra buralarını ne yapabilir? Tahriş ve yara yapabilir. Yara yapmıyorsa en kuvvetlisi buradadır. Beyni uyarmak bakımından bütün hastalıkları Allah'a zedir şifa. Hedişleri Bukhari'dedir 7 şifa en mühimi iltihap hastalıklar, akciğer hastalıkları, vesaire. Ee, başka şeyler de var. Dergide yazdım. Sizin işinize yarayacaklardan yani. Ondan sonra mukizattan. Fakat e, eğer ki bununla burada sür, e, ama az sürersin, hem sünneti seni olur, hem melekler ha gelir, melekler hazır olur. Özellikle dua saatlerinde, dua saatlerinde, gece saatlerinde kullanılır. Ancak misk bulunmuyor dediler. Doğrudur. E, Ervan İdrisiye'de geçen birçok ismi şerifin yazılmasında diyor ki bazısında gül çığ diyor. Gül hadi bulunuyor. Türkiye'de yeri gül daha çok var. Ama en çok ne söyleniyor? Safran ve misk söyleniyor. Safran ve miskte de e, safran bulunuyor. Tabii kaliteli çeşidi var. kalitesizleri ucuz. Kalite en kalitelisinin bulunması. Bir de misk bunların da bulunduğu mürekkepler hazırlanmış. Yani hakiki safra misk içinde konmuş. Efendim gül süre yapılmış hakiki mürekkepler. Onun farkını öbüründen fark ediyorsunuz. Onunla hani Allah'ın isimleri ve ayetleri yazılacağı zaman kitapta yazıyor. Şu ismi şerif yazılırsa. Şunun fazileti, şu şunun fazileti bu. O misk bulamadığından bana şikayet ediliyordu. O onun da e, mürekkep yani kamış kalemle veya daldırıp safranlı mürekkep misk içinde olan. O da Çarsanda da, İsmaila'nın oradaki dükkanımızda mevcut olmanı duyuruyoruz. allah Teala amel etmeye mevfak olayı ve dünya ahiret bütün belaları isimleri hürmetine bizden dök olaya. Dünya ahiret bütün şahadetleri, ismi şerifleri hürmetine bize cev olaya. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatü Vesselam ala Seyyidil Mursayil Muhammedin ve ilahe alihi sahibi ecma'in. Allah'a emanet ve hakkı s-sailin aleyk Fiina lillahi ilaalek haka ayu ma abdena ve metinini alil berri ve albhar te kabbel te dhamet ve ustjebte du'a ve antuşrekana fi salih ma yedhounak ve antuşrekum fi salih sallallahu sallallahu rahmeten am Allah mehdumen deynam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahum sallimum Muhammed sallallahu ale aleyhi ve sellem Allahum feric Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu ale aleyhi Allahümme ıhsin akıp etnaf el umurü ve ejrnamın xızı ve âda bilâkîra. Allahümne naseluk al cennet ve naseluk min al nahr. Allahümne naseluk al rıdâka ve cennet ve naseluk min şıfıtkı ve al nahr. Allahümne naseluk al cennet ve ma qarrebbe ilayhamın qabli ve naseluk min al nahr ve ma qarrebbe ilayhamın min kıyıma sâlih kemin abiukum Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi sallam. Naseluk min şermezâde Muhammed sallallahu aleyhi فعن جل مشاء وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ناجلكم الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin. Ya Rabbi, bir melek yönelir. Acıyanların en merhametlisi Allah'a dua ettin. O sana yöneldi, iste ne istiyorsan diye. Üç kere ya erhamerrahimin dedik. Sen ya Rabbi, fazl-ı bize isteme hakkı verdin ya Rabbi. Ne isterse kabul edeceğini vaat ettin ya Rabbi. Şümbarek gecede bizi affeyle, mağfiret. Günahların boyunduruklarından azad eyle. Amin. Cehennemin bukavlarından azad eyle cennetle ne rıza-i şerifinle lika-i şerifinle vuslatinle mesrur eyle Allah'ım amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme amin. kabirde münkerne gir şu halinde fitnelendirme amin. ya Rabbi arkalarından çoluk çocuğum ne olacak diye düşündürme Allah'ım kıyamete kadar ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı ile. Allah'ım seyyatımızı mahveyle hasenata tebdil ile kurban olduğum sana Allah'ım bizi el-i sünnet dairesine sabit eyle amin. ayrılmaktan muhafaza ile. Yahu şüphelenmekten muhafaza eyle. Vesveselere düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım üzerimize sihirler varsa, nazarlar varsa, neşerler varsa iptal eyle. Sümbarek gecede iptal Amin. eyle ya. Ya Rabbi sen fazlul kereminle çoluk çocuklarımızdan gözümüze aydın eyle. Ya Rabbi bizim müttakilere ima eyle. Allah'ım insanların örnek alacağı şekilde lider Amin. eyle. Amin. Salahta takvada zirve Amin. eyle. Dünyada da kimseye bizi muhtaç eyleme ya Halalından merzuk eyle, haramlardan, şübelerden beri eyle. Ya Rabbi hayırlı işler, hayırlı eşler nasip eyle. Bu kardeşlerimizden dua isteyenlere, işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Allah eşi olanlara da huzurlar, afiyetler ihsan eyle. İslam huzuru, Kur'an huzuru ailelerimizde hakim eyle. Allah'ım Türkiye'yi, vatanımıza, İslam vatanlarını Şianın istilasından muhafaza edin. Kabilen istilasından muhafaza edin. Amin. Ehli sünnet dışı akımların ajanlıklarından muhafaza edin. Allah'ım iç savaştan dış savaştan muhafaza edin. Allah'ım dış güçlerin Yahudu Hristiyanların şerlerinden muhafaza edin. Allah'ım vatanımızı İslam vatanlarını ehli sünnet dairesinde huzur ve selametle ya Rabbi cennet yurdunu kazanacak dünyada cennet yurdu öyle ya Rabbi. Amin. Kazandıracak selamet yurdu öyle ya Rabbi. Amin. Fitneleri durdur Ya Rabbi. Amin. Şerleri, zevalleri durdur Ya Rabbi. Allah'ım Müslümanların birliğini, dilini bozmak için, Müslümanları huzursuz etmek için çalışanlara fırsat verme Ya Rabbi. Amin. Güçlerini iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Kuvvetlerini ademe tebdil eyle Ya Rabbi. Amin. Ehli sünnet vel cemaat aziz eyle. Amin. Ehli bidat ehli şirk zelil eyle. Allah'ım ne kadar hile oyun varsa sana havale ettik kendimizi dinimizi inancımızı medreselerimizin talebelerimizi sevenlerimizi cemaatimizi eli sünnet vel cemaatimizi sana emanet ettik sen muhafaza eyle Allah'ım bu kadar fitnelerden akımlardan şerrlerden fırtınalardan koru muhafaza eyle ya rab Amin. ya rabel önce din diyoruz önce imanımızda sebat istiyoruz önce ehli sünnet itikadında yakın istiyoruz en büyük mesele görür gibi inanmak bize cemaat soy takva ehlineyle Haramlara düşürme ya Rabbi, engel çıkar ya Rabbi, fırsat verme ya Rabbi, günaha düşme imkanlarımızı ay ya Rabbi. Masum edecek halin yok bize ama sen mutlaka tevbe nasib böyle Bir günaha düştük mutlaka peşinden tevbe nasib ben Ve o günahta ısrar ettirme bizi ya Rabbi. Buraya atılan adımlar, buraya ayrılan vakitler, bu sohbeti uzaktan yakından gelenler veya uzaklardan gelmeyip dinleyenlerin hepsini bu dualara ilhak edelim. Amin. Amin amin ve Yasin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. Allahümme. Allahümme. Salli, ve salli ve sellim. Ve barik. Ve ala şeyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi. Muhammedin Nebiyil. Ümmi. El Habibil Ali'l Kudre. Al El, Al El, Al El Azimil Cahir. Ve ala alihi. Ve sahbihim. Ulan zaman efendi hep gelip de hasta olmuş. Ya Rabbi acil şifa ve muhsan Bütün Allah Rabbi dua isteyenlere hastalara acil şifa, dertlere dea, borçlara eda. Amin. Ya Rabbi ne sıkıntısı olanlar varsa ferahlar herkeseyle şümbarek ederiz. Amin ya Rabbi i Alemin. Ahmet Yusuf Salih Na'in, Hilmi, Mustafa, Ra'fet, Fatma Ulviye, Kadime ve Fidan Erkek ve Bayan müminin müminat kardeşlerimiz vefat etmişler biliyorsunuz bugün de yine bugün oldu değil mi o tarama işi evet. efendim askerimizden şehit olan var i̇şte vatandaşlardan zulmen öldürülen var efendim asruba herhalde şehit olan var ya Rabbi sen bu teröristlere fırsat verme ya Rabbi Başka yayın gücünü kuvvetliyim hala ya Rabbi Ay. dışarıdan içeriden ajanları dolduruyorlar burayı kazan gibi kaynatmak istiyorlar fırsat vermesen ya ya Rabbi Ay veya gayren Nasr'ın veya gayren Fatiha'ın o kardeşlerimizin de ruhlarına olmak üzere burada içimleri de geçenlerin dergahine buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abduhu ve resulü la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah sonsuzlarca İlminin kuşattıkları kadar, sayısı sonu biz, bizce malum olmayan kadar bolca tevhid ve şahadetlerin hasıl sevaplarını bu kardeşlerimize hediye eyledik ihsale ile, kabir istirahatlerini müjdade ile, azapları varsa defura bey Bize de yarım en korkulu günümüzde, en yalnız yerimizde böyle hediyeler ulaştıran cemaatler bırakmak nasibiyle. Allah yolunda kardeşler bırakmak nasibiyle. Arkadan duadan salih çocuklar bırakma Masih böyle. Ya Rabbi kabirde bizi yalnız terk eyleme. Ya Rabbi lan. Ve ya kıyır o Ve ya kıyır o Efat'tan. O sallallahu aleyhi seyyidin. ve sellem. Ve müslümanah Muhammed. Dualarımızın kabulü kıyılı mürtada husoolu. Al salatü ve selamü aleki ya Rasulullah. Salatü ve selamü aleki ya habib Allah. Salatü ve selamü aleki ya seyda la ilüne ve la aklın. İshbahan o Rabbik Rabbil aüzze ama yasufun. Ve selamnu aleki Murcslilin ve alhamdulillah Rabbil Bu Cennet bahçelerinde neden daima Buralardan ayırma, sabit Allah'ın Allah'ım manileri izale eyle. Allah'ım yardımcıları ziyade eyle. Ölünceye kadar elden ayaktan düşürmeyin. buraya gelecek, konuşacak, dinleyecek, adım atacak kuvvetler ihsanıyla. Amin, amin. Bi hurmet ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyidina Mevlana. Muhammed ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kezira. Elhamdülillah Rabbil alemin la şerefin nebi. Sallallahu teala aleyhi ve selleme alim ve sallama şahına kevla. İmam Türkefendi efendim bağımız Ve bu cemaatin geçlerinden müminînâtlar vahine ve hasasen bu celsede bu dersimizde isimleri geçen meyit ve meytlerin ruhu er için el fatiha